Abu Gureyre radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. İnnallaha la yunzuru ila etsamikum ve la ila suverikum ve lakin yunzuru ila kulubikum Şüphesiz Allah Sizlerin cisimlerinize nazar etmez. Uzun musunuz, kısa mısınız? Zayıf mısınız, kilolu musunuz? Allah indinde bunların hiçbir önemi yoktur. Vala ila suvarikum. Sizlerin suretlerinize de bakmaz. Güzel misiniz? Çirkin misiniz? Allah indinde bunlar ölçü değildirler. Velakin yanzur ila kulubikum. Lakin o sizlerin kalplerinize bakar. Sizlerin kalplerinize nazar eder. Allah Azze ve Celle'nin kulunda esas aldığı kalptir. Kulunda esas aldığı merkez, o kulun kalbidir. Allah kulun kalbine bakar. Allah kulun kalbinde hayır görürse, onu hak ettiği mertebeye yüceltir. Onu dinine hadim eyler. Sema ehlinin ve yeryüzünde yaşayan insanların ona muhabbet beslemelerini sağlar. Yeryüzünde onu makbul eyler. Müminler kalpleriyle ona meylederler. Lakin Allah kulun kalbinde şer görür ise, fitne görür ise, fesat görür ise onu hak etti yere alçaltır. Onu dinine değil, dünyaya kadim eyler. Sema ehlinin ve yeryüzündeki yaşayan insanların ondan nefret etmelerini sağlar. Yeryüzünde sevilmeyen bir şahsiyet haline gelir. Öyleyse dostlar, Allah'u Azze ve Celle'nin esas aldığı kulun kalbidir. İmam Ahmet müsnedinde Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın şu sözünü nakleder. Allaha nazara ila kulubil ibad Muhakkak ki Allah kullarının kalplerine nazar etti. Fawjed kalbe Muhammedin sallallahu aleyhi ve xair kulu bilعباد. Ve Muhammed el Salatu ve kalbinin diğer kulların kalplerinden daha hayırlı olduğunu gördü. Fasfafuhi nefsihi. Bu yüzden onu kendi nefsi için seçti. Wa batafahu bir risaleti. Ve onu risaletiyle gönderdi. Son mana zara ila kulub al ibad ba'da qalbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın kalbinden sonra diğer kulların kalplerini Allah yine nazar etti. Fawcda kulub ashabe hayra kulub al ibad ve onun ashabının kalplerinin diğer kulların kalplerinden daha hayırlı olduğunu gördü. فَجَعَلَهُمْ muzara enbiyi. Onları, bu yüzden onları nebisine vezirler kıldı. يُقَاتِلُونَ ala د۪ينِهِ Dini için mukatele ettiler. Dini için, dini uğrunda canlarıyla mallarıyla mücahede ettiler. فَنَارَا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ hasan. Müminlerin güzel gördükleri Allah'ın de güzeldir. وَمَا رَأَوْ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ سَيِّئًا onların, onların kötü gördükleri ise Allah'ın dinde kötüdür. Allahu Azza ve Celle Muhammed ve selamı, nubuvvet makamı ile şereflendilmeden önce onun kalbine nazar etmişti. Onu kendi nefsi için seçmeden önce onun kalbine nazar etmişti. Bazı insanlar kala kala bu meslek buna mı kaldı demişlerdi. Allahu vecel ne diyordu? Allahu a'lemu Allah risaletini nereye indireceğini daha iyi bilendir. Allahu a'lemu Allah risaletini, nübüvveti hangi kişiye indireceğini daha iyi bilendir. Fa kalbe kalb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır <gülüyor> kulubul ibad. Allah Muhammed aleyhissalatu vesselam kalbini diğer kulların kalplerinden daha hayırlı bulmuştu. Bu yüzden risaletini ona indirdi. Daha sonra Allahu azze ve cel ashabın kalplerine nazar etmişti onları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ashab kılmadan önce, onlardan razı olmadan önce, radıyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Ayetinin nuzulünden çok önce, onları bu ümmete, onların imanlarını, onların akidelerini bu ümmete misal kılmadan önce, onları kitabında yüceltmeden önce, onları adlarıyla, nesepleriyle ölmeden önce, onlara muhacir ve enser demeden önce, onların kalplerine bakmıştır. Ve onları Muhammed ve Vesselam'a ashab seçti. Çünkü onlar diğerlerinden, bu meseleye daha la yiktiler. dostum, Allahu Azza ve Cel Muhammed aleyhissalati ve ve ashabının kalplerine bakmıştı. Şu an İsa Allahu Azza ve Cel bizlerin de kalplerine bakmakta. Benim de bakmakta, sizlerin de bakmakta. Bili ki dostum, eğer Allah senin kalbinde hayır görürse, ihlas görürse, sıdık, samimiyet görürse. Allah korkusu görürse, haşyet görürse, Allah azza ve cel seni yüceltecektir. Seni dinine hadim kılacaktır. Sema ehlinin ve yeryüzündeki insanların seni sevmelerini, sana muhabbet beslemelerini sağlayacaktır. Seni yeryüzünde makbul hale getirecektir. Ama Allah senin kalbinde, benim kalbinde fesat görürse, haset görürse, Riya görürse, gösteriş görürse, iki yüzlülük görürse, Müslümanlar hakkında suizan görürse, o zaman bizleri alçaltacaktır. Sema ehlinin ve yeryüzündeki yaşayan insanların bizden nefret etmelerini sağlayacaktır. Bizlerden kaçmalarını sağlayacaktır. Öyleyse değerli dostum, Allah'u Azze ve Celle'nin esas aldığı mahal kalptir. Öyleyse dostlar, bu konu işlenmesi gereken bir konudur. Bu konu işlenmesi gereken bir konudur. Konunun ehemmiyetine binaen böyle bir konuyu seçmek seçmeyi uygun buldum. Tabi, ben sizin karşınıza, sizlerin huzurunuza bu konuyu halletmiş, kalbi ıslah olmuş da diğer insanların da ıslah olması için mücadele eden biri olarak gelmedim. Benim halim şairin benim halim şairin şu sözündeki kişinin haline benzer. فَغَيْرُ تُقَنْ يَأْمُرُنْ نَيْسَ بِالتُقَ طَب۪يبٌ يُدَاوِنْ ve وَالْطَب۪يبُ alilu. Takva, takva olmayan, muttaki olmayan kişi kalkmış insanlara takvayı emrediyor. Bunun hali kendisi hasta olup da insanları tedavi eden doktora benzer. Allah bize hizla etsin. Amin. Peki niçin ben bu konuyu burada işliyorum değerli dostlarım? Bu bir mesuliyet duygusudur. Allahümme salla ala Muhammed. Mesuliyet duygusudur. Allahu azza ve celle kitabında şöyle buyurmaktadır. "Vetâavenu alal birri ve't takva. Ve taavenu alal birri ve't takva." İyilikte ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Bu baftan gelmişimdir. Bunun gayrısı değildir. Ama bu mesele öyle bir mesele ki herkesin ağzındadır. Lakin bunun amel edenler azdır. Beşinci halife olduğu söylenen Ömer Abdülaziz Rahimahullah'ın bir sözüne bakalım. Kendisi dostuna nasihette bulunur. der ki, اُوسِيكَ بِتَقْوَ azza عَزَّ وَجَلْ اَلَّتِي la يَقْبَلُ غَيْرَهَا <gülme> ehleha, ولا يرحم الا اهلها ولا يثيب الا عليها فان الواعظين بها كثير وان العاملين بها قليل bunu Ömer İbn Aziz Ör Ömer İbn Abdulaziz Abdulaziz diyor dostuna Senin Allahu Azza ve Celle'den kopmanı tavsiye ederim Şüphesiz ki Allah ancak onu kabul eder ancak onun ehline, yani takva ehline merhamet eder. Ve ancak ona karşılık sevap verir. Şüphesiz ki takvaya, takvayı vaaz edenler, takvayı gündem edenlerin sayısı çoktur. Ama onunla amel edenler azdır. Allah bizleri takvaya amil bir şekilde davet eden kullarından olmaya nasip eylesin. Öyleyse dostlar, konu, Önemli bir konudur. O yüzden sizler, sizlerden beni sabırla dinlemenizi istirham ediyorum. Ve dersimize girmeden önce dostlar, tabi bu belki bu meclis önemli değil. Ben sizin kardeşlerinizim. Lakin buraya bir şu değerli ilim adamı geliyor. Bunlardan istifara istifade ediyoruz. Bizlere düşen ise, bizlere düşen ise, bakın bunu sakın işte bak geldi bize bir şey öğretiyor değil. Bir e şey paylaşıyorum. Nasihatleşme babından. Şairden ki dostlar El-ilmu sayyidun vel kitabatu kayduhu kayyud suyudaka bilhibali vâthika fe minel hamâkati entesida gazâleten ve tu'idaha beynel khalaihi talika İlim der İlim ava benzer. İlim ava benzer. Bu avın yazma ise bunun kit bunun muhafazasıdır. Yazma ise bu avın neyidir? Muhafazasıdır. قَيِّدْ صَيْدَكَ بِالْحِبَالِ وَاثِقًا. Öyleyse avını sağlam iplerle ne yap? Koru, koruma altına al. Bağla. Çünkü insanın ceylanı avlayıp da insanın burada şahit ilmi ceylan'a benzetiyor. Güzel bir latiş bir hayvan kolaylıkla avlanamaz, her yerde de bulunmaz. Ne diyor? Kişinin ceylanı avlayıp da daha sonra öylesine insanlar arasına yaratıklar arasına bırakmasa akıl çağrı değildir. Öyleyse ilim yazılması lazım. Her zaman her zaman hangi ortamda bulunursak bunların dostlar bir kağıt ve bir kalem bulunsun. Müzakeresi kolay olur. Tekrarlaması kolay olur. Yine şöyle geçen El ilmu kattair ve kayduhu el muzakara İlim o kuş gibidir. Onun muhafazası ise neyle olur? Müzakereyle. ile. E siz yazmadıysanız nasıl müzakere edeceksiniz? Şimdi herhangi bir sohbette, sohbet ortamından çıktığınız zaman bilginin yarısı belki daha çoğu kayboluyor. Aradan birkaç zaman geçtiği zaman o ders hakkında dikkatlice dinlediyseniz birkaç madde kalıyor kafanızda. Bir ay sonra, bir ay sonra sadece hocanın ismi kalıyor. Evet ha hoca vardı. Ne anlattım? Vallahi bilmiyorum ama hoca vardı. Bir sene sonra ise evet bir ara toplanmıştık. kim vardı bilmiyorum kalıyor. Öyleyse dostlar, kitabet yazı önemlidir. Ben Allah için tavsiye ediyorum. Kitabet önemlidir ki bunun müzakeresi kolaylaşır. Müzakere eden insan, yazan insan, yazan ilmi yazan insan, daima ve daima yazmayan insandan nedir? Daha üstündür. Neyle üstündür? E, muracaatı babında. Yani muracaatı yapabilir. Müzakere edebilir. Ama yazmayan insan unuttuğu için bir daha yapamaz. Ebu Hureyre radiyallahu anh. Hepiniz biliyorsunuz bu meşhur kavli. Ne diyordu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında benden daha fazla Allah Resulü'nün hadisini bilen yoktu. Ancak bir kişi hariç diyor. Kimdir o? Abdullah, bin Amr. Abdullah. İbni Amr İbni Asr radiyallahu anh. Çünkü o yazıyordu diyor ben yazmıyordum. O yazıyordu, ben yazmıyordum. Öyleyse dostlar yazı önemli. Yazı önemli. Ufak bir kağıt, ufak bir kaler. Her zaman yanınızda bulunsun. Ufak bir not defteri lazım olduğu zaman çıkartın. İlla bir ilim meclisi olmuyor. Bazen oluyor köye gidiyorsunuz. Yaşlı hayat tecrübesi geniş olan bir nine veya bir dede oluyor. Sana bir cümle söylüyor. Ne alimin ağzından duyabilirsin, ne ilim talebesinin ağzından duyabilirsin. Ama hayatına bir nur saçar. Tecrübedir. Allah Resulü, unutmayın ki, tecrübe birçok kez ilimden daha üstündür. Delil, miraç hadisesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam miraç çıkar. Allah Azze ve Celle arasında biliyorsunuz, Musa aleyhisselam ile Rabbi arasında gidip gelir. Musa aleyhisselam, hayır öyle yapma, benim ümmetim dayanamaz, senin ümmetin dayanamaz. Ne yapıyor? Sonuçta elliden bece iniyor. Vallahi Allah de kulak veriyor. İbni Hacer bir not düşüyor. Ne diyor? Bu ise diyor tecrübenin ilimden daha üstüne delalettir. Allah Resulü ondan daha alim olduğu halde ona kulak veriyor. Niye? Çünkü o tecrübe edinmiş bir insan. Öyleyse not defteri her zaman tutun. Köye gittiğiniz zaman da tutun. Her zaman bir not defteri olsun yanınızda. Evet. Değerli dostlar öyleyse konumuz kalp. Bu bir mukaddimiydi dersimize inşallah. Konumuz kalbin ıslahı, kalbin ıslahı. Şüphesiz ki dostlar, insanoğlunun sahip olduğu en değerli, en şerefli, en kıymetli varlığı, zenginliği nedir? Kalbidir, çünkü onunla, çünkü kişi kalbiyle Allah'ı bulur. Kalbiyle Allah'ı birler, kalbiyle Allah'ı sever, kalbiyle Allah'ı arzular, kalbiyle de Allah'a yönelir. deli dostum, kalbin hakiki mutluluğu, huzuru ve zevki ancak ve ancak Allah'ı birlemeyle, Allah'ı sevmeyle, Allah'a yakın olmayla mümkündür. Zengin olmayla kul hakiki mutluluğu yakalayamaz. Güzel bir eğlence ortamı ile kalp huzura eremez. Güzel bir kadın veya kadınlar ile kalp hakiki zevçe eremez. Çünkü kalbi yaratan Allah'u Azza ve Celle, kalbin ancak ve ancak kendi zikriyle huzura varacağını haber vermektedir. Ela bi zikri illahi kulub. Şüphesiz ki kalpler ancak Allah'ı, Allah'ı anmakla, Allah'ın zikriyle ne olur? Huzura erirler, mutmain olurlar. Ela bi zikri illahi kulub. Dostlar, kul nasıl ki ahirette hakiki mutluluğu, huzuru, zevki, cennetle ve o mutluluk, ebedi mutluluk fiyarında Allah'ın civarında bulunmakla elde edebiliyorsa yine kul hakiki mutluluğu bu dünya hayatında ancak ve ancak Allah'ın civarında olmakla elde edebilir. Yani Allah'la ünsiyet kurmakla edebilir, Allah'a yakın olmakla elde edebilir. Bunun dışındaki mutluluklar sahte mutluluklardır, geçici mutluluklardır, rüzgar misali. Kalbin bu hali dostlar, yani Allah'la ünsiyet kurması, Allah'a yakın olması, Allah'ın civarında bulunması, kulu dostlar dünyadaki mevcut olan cennetin ehlinden eylem. Diyeceksiniz ki dünyada da cennet mi varmış? Bakın, Meder Cüsselikinde, Meder Cüsselikinde, i̇bn Kayyim şöyle der, Ben der, İbn-i Teymiye, şöyle derken işitti, Dünyada bir cennet vardır, Dünyada bir cennet vardır, Ona giremeyen ahiretteki cennete giremez der. Dünyada bir cennet vardır, Ona giremeyen ahiretteki cennete de giremez. ahiretteki dostlar, cennete giremeyen kişi, yani dostlar, Allah'ın civarında bulunmayan kişi, Allah'tan uzak olan bir kişi, bu dünyanın hakiki miskinlerindendir. Zavallıdır o insan. Zavallıdır o insan. Yine İbn-i Kayyum rahimahullah, adlı eserinde dostlar, Meder adlı eserinde, bazı ariflerin şu sözüne haber verir. Bunlar derler ki, bu dünyanın hakiki miskinleri, bu dünyayı hakiki zevki tatmadan göçüp gidenlerdir. Dünyada bir hakiki zevk varmış. Bunlara sorulduğu zaman, peki dünyadaki hakiki zevk nedir? Derler ki, Allah'ı sevmek, Allah'la ünsiyet kurmak, Allah'ı arzulamak, Allah'ın gayrısından yüz çevirmek. İşte dostlar, ancak bu kalp, ancak bu kalp, Allah'la ünsiyet halinde olan kalp, Allah'ı arzulayan bir kalp, Allah'ın civarında bulunan bir kalp, ancak bu kalp dostlarım, ancak bu kalp, iki cihanda hakiki mutluluğun sahibidir hem dünya hayatında hem de ahiret yurdunda dünya hayatında bu insanı hiçbir şey üzemez bunun için hüzün yoktur bunun için hüzün diye bir şey yoktur çünkü o Allah'la birliktedir Allah'la beraberdir Allah'la beraber olan insan için hüzün yoktur bakın İbn-i Kayyım Rahimahullah Tarih Kul adlı eserinde ne diyor çünkü Allah ile beraber olan bir kul Ebedi olarak üzülmez. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala Peygamberinin arkadaşı Ebubeki're Bekire şöyle dediğini hikaye eder: La tahzen, inna Allaha maana, üzülme. Allah bizimle beraberdir. Bu da göstermektedir ki Allahu Teala ile beraber olan kimse için hüzün söz konusu olamaz. Zira Allah'ın kendisiyle beraber olduğu kimsenin hüzünle ne ilgisi olabilir ki? Fakat her türlü hüzün ve keder Allahı kaybeden kimsede bulunur. İdhu filgar, <gülüyor> hani onlar mağaradalardı. dalardı. İdiakolu lisahibihi, o dostura şöyle demişti: La tahzen, üzülme, inna Allah maana. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmışlardı? Mekke'yi terk etmişlerdi. Sevir, mağarada, sevir mağarasına gittiler. Oraya sığındılar. Müşrikler o kadar yakınlaştı lan ki mağaraya. Müşriklerden biri ayağının ucuna bakmış olsa muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir görecekti. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kalbini bundan önce belki hiç Hiçbir zaman önce, bundan önce kalbini sarmamış bir yüzün sarmıştı. Çünkü o biliyordu ki nubuvvet Allah Resulü'nü tutuklamalara nubuvvet nurunun sönmesi demekti. Bu yüzden kalbini müthiş bir yüzün sardı. Vallahi kendi nefsi için Ebubekir üzülmemişti. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bir şey olur da artık Allah'a bu saatten sonra kulluk eden olmaz. Onun korkusu buydu. Kalbi Allah'ın civarında olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a nazar etti ve dedi ki La tahzed Üzülme Ey dostum Ebubekir Bekir Niye üzülüyorsun? Üzülmek bize yarışır mı? İnne Allah'a manâ Allah bizimle birliktedir. Allah, Allah'ın kendisiyle bir olduğu insan üzülür mü? Lәhtapsen, innallah ma, üzülme, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir. Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilen hiçbir iman ehli dünya hayatında hüzünledir bilmez. En zor anlarında dahi, en kritik anlarında dahi, musibetin kendisini her köşeden sıkıştırdığı, bastırdığı anda dahi, o mutmaiğindir. Düşman kalbini elinde geçiremez ki, o kalbiyle Allah'a yönelmiştir. İbn-i Teymiyyah İskenderiye, İskenderiye, hapini hapishanesinden, Kahire'ye sevk edileceğinde biri, bir adamın biri kendisine şöyle seslenir. Efendim işte bu sabır makamıdır. Yani koca imam şu an, şu an sen musibet halindesin, şu an sen büyük bir problem içerisindesin, sabretmen gerekir. Bu sabır makamıdır yoksa helak olursun. Kalbi Rabbine yönelmiş olan Şeyhülislamül Mütemiyye rahimehullah ne der dersiniz? Hayır. Hayır. Bilakis bu hamd ve şükür makamıdır. Allah'a yemin olsun ki kalbime öyle mutluluk ve sevinç doluyor ki bunu Şam ve Mısır ahalisi arasında dalsalar yine de bitmez. Yine de bitmez. Yine Şeyhülislam şöyle diyordu: Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bostanım ve cennetin göğsümdedir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bostanım ve göğsüm, gö cennetin göğsümdedir. Beni öldürseler ölümüm Allah için şehadettir. Beni hapise atsalar hapisim ibadetle baş başa kalmaktır. Ruku etmektir, sucud etmektir, Allah'a boyun eğmektir. Beni yurdumdan çıkartsalar benim yurdumdan çıkarılışım bir seyahattir. Düşmanlarım bana ne edebilir ki? Allah'a taalluk olmuş olan bir kalbe ne yapabilir yeryüzü? Yeryüzünün zalimleri ne yapabilir? La tahsen üzülme. Allah mâna. Allah bizimle beraberdir. deli dostlar, işte bu <gülüyor> Şeyhülislam ibn teymiye böyle bir şahsiyetti. Bizim önder imamlarımız böyleydi. Selefimiz böyleydi. Onları hiçbir dünyalık üzüntüye sokamadı dostlar. Onlar Rableriyle huzur içerisindeydiler. Öyleyse dostlar bu önder imamların hayatlarını, siretlerini bilmek dostlar kişiye birçok fayda sağlar. Onların imani duruşlarını, imani tavırlarını dirase etmek bizlere çok şey kazandırır. Bu yüzden ilim ehlinin çoğu, selefin ve imamların hayatlarını dirase etmeyi gerekli görmüşlerdir. El-makali rahimahullah, Esherul Riyad, Fi akhbaril kadi'iyad, adlı eserinde i̇mam Abu Hanife'nin şu sözünü nakleder. Siyerul Ricali, احب إليه من كثير من الفقه ricallerin o devlerin o selefin hayat ölçülerini okumak bana birçok fıkıhtan daha sevimli gelir. Yine İbn-i Cawzi rahimahullah Sayyidul Khantir adlı eserde şöyle diyordu. رأيت الاشتغال بالفقه وسماء الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق و فِي سِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّهُمْ تَنَاوَلُوا مَقْصُودًا نَقْلِ وَخَرَجُوا عَنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ الْمَأْمُورُ بِهَا إِلَى ذَوْقِ مَعَانِيهَا وَالْمُرَادِ بِهَا Ne bu imam? Ben, izinleyin dostlar, ben fıkıhla iştigali, fıkıhla iştigali, ve hadis dinleme ile iştigali neredeyse kalbin için diyor yetersiz buldum diyor. Neredeyse diyor yetersiz buldum. Niçin? Onu birazdan anlayacağız. Ancak ve ancak diyor fıkıh va hadis dinleme. Bunlar rakaikle birleştikleri zaman yani kalbi incelten meselelerle birleştikleri zaman ve ayrıyeten selefin hayatını dirase etmekle birleştikleri zaman o zaman kalbin istah edeceğini gördüm diyor. Çünkü o selef o selef enhum tenavalu maksudan nakli. Çünkü onlar nakillerin Kur'an ve sünnetin gayelerini, maksutlarını ne yaptılar? Yaşadılar. Hayatlarında Kur'an ve sünnet tezahür etti. Ve diyor ki? وَخَرَجُوا عَنْ سُوَرِ الْأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا اِلَى ذَوْقِ مَعَانِيهَا وَالْمُرَادِ بِهَا Ve emrolunmuş fiillerin suretlerinden çıktılar. Yani biz hadis okuyoruz. Allah Resulü burada haram kıldı, burada helal kırdı. Burada cavaz var, burada yok. Sadece biz nasıl görüyoruz? işte emir nehi. Caiz, caiz değil. Sünnet, bidat. Onlar diyor selef, bunun bu suretten çıktılar. Onlar ne yaptılar? Bunların neresine vardılar? Bunların manalarının zevklerine ve muratlarına vardılar. Öyleyse Kur'an ve sünnet nastarı yanında yaşamış Kur'an ve sünneti hakkıyla hayatlarına geçirmiş olan insanları ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Dostlarımızdan biri, Belçikalı Müslüman daha sonra İslam'a geldi bana hikaye etti kendisi. Dedi ki Kabe'ye gittim. Kabe'ye gittim ve baktım Selefi kardeşler var ama bir eksiklik hissettim. Bir eksiklik Selefi kardeşler var ama bir eksiklik hissettim. Allah'a diyor dua ettim Kabe'de. Dedim ki Ya Rab bu beldede en sevdiğin kişiyle beni karşılaştır. Vallahi diyor bir vesile kendimi i̇bn Baz Rahimahullah'ın karşısında buldum diyor. Ne zaman bu duayı ettiysem diyor vallahi kendimi i̇bn Baz'ın diyor becrisinde buldum. Diyor herkes sırada i̇bn Baz Rahimahullah diyor elinde telefon telefon açıyorlar fetva iki kişi de diyor burada okuyor. Bu bir kitap okuyor aynı zamanda bu da kitap okuyor. Fetva veriyor insanlar geliyor soru soruyor. Diyor ki bu diyor normal bir müftü değil. La am la la yecus böyle değil diyor. Sorulara ya diyor, sanki sorulardaki geçen o problemleri kendisi yaşıyor. Ve diyor kendisini diyor çok mütevazi bir şekilde gördüm diyor, böyleydi diyor. Rahimahullah. Daha sonra telefon konuşması bitti diyor. Ve yanındaki kitap okuyan, gözleri gölen, biliyorsun İbn-i görmüyordu. Kitap okuyan kişi nerede kaldığını unuttu diyor. Şeyh birçok şeyle uğraşıyor. Dedi ki, sen şurada kaldın. Ona diyor, nerede kaldığını diyor, ne yaptı, işaret etti diyor. Daha sonra bana sıra geldi. Benim diyor sorunum vardı o zaman. Babam diyor gayrimüslim. Babam gayrimüslim. Eşim ise Müslüman. Fıkhi bir mesele soracaktım. Yani benim babam kafir. E benim de eşim böyle. Bununla ilgili bir mesele soracaktım. Baktı diyor. Şeyh diyor fetva vermekten ziyade babam diyor kafir mi dedi diyor. Baban iman ehli değil mi? Ellerini aç ki ya Rabbi bu gencin babasına hidayet ver. Ya Rabbi bu babanın bu gencin babasına hidayet ver. Vallahi diyor, benim babam diyor ölüm yatağındaydı diyor Müslüman oldu, ondan sonra öldü diyor. Buna ihtiyacımız var. Önder şahsiyetlere ne var? İhtiyacımız var. Müslümanların dertleriyle dertlenmek. Kaide. Ama ben görmek istiyorum. Ben bilmek istiyorum. Nasıl oluyormuş bu? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allahuazza Allah ve celle ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olurlar. Ayşe anamızdan eden Müslim'de geçiyor. Keena Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yezkuru Allah'ı fi kulli ahyamihi. O, Aleyhissalatu vesselam, "Rabbini her halükerde, her zaman" diyor, zikhederdi. E ben görmek istiyorum nasıl bu? Bir zaman insanlar yaşamış ama ben şu an yaşıyorum. Ehlullah'a ihtiyacım var. Ben anlamam lazım. Bu murat nedir? Hayatlarında tezahür etmiş, görmek Hayatlarda tezahür etmiş şeklini görmek istiyorum. Bu arkadaş diyor, vallahi diyor, i̇bn Baz Bazrahim namaz kılıyordu diyor, ben diyor bakıyorum, çünkü bir alime meclisine gittin mi, dikkat ediyorsun nasıl kıldığını. Vallahi diyor titriyordu diyor, titriyordu, bu normal bir titreme değil. Allah Kaşit'inden titriyordu diyor. Ve diyor yemek yemeye geçtik diyor, ağzına diyor lokma atıyor, Vallahi diyor lokma bitiyor, devam. Subhanallah, elhamdülillahu Subhanallah, elhamdülillahu akber. Subhan. Lokma alıyor diyor, lokma bitiyor diyor, devam zikire. Hep böyle gördüm diyor. Zikirden, subhanallah, derslerde internette bakın, bir cümle söylüyor arkasından zikir. Hiç boş görmezsiniz ağzını. Allah. Biz bunu görmek istiyoruz. Nasıl zikir tezahür eder insanın hayatında? Allah u Azze ve Celle her asır salih insanlar yaratıyor dostlar. Örnek alalım diye. Ve subhanallah ben Mekke'ye gittim. Mekke'de Darul Hadis'te okuyan bir arkadaşım vardı. Beraber konuşurken herhalde bir camiden çıktık. Bana dedi ki baktı dedi şimdi İbn-i Mez Rahimahullah'ın talebesi geliyor. Ben tanımıyorum talebesi. Vallahi geldi. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Subhanallah, E nasılsınız? İhva iyi misiniz? Devamlı zikir. Bu bunu kimden öğrendi? Bu bunu, bu ahlakı kimden öğrendi? Konuşuyor, cümlesi bitiyor, başlıyor zikirme. Bu bunu kimden öğrendi dostlar? Şeyhinden öğrendi. Salih insanlara ihtiyaç var dostlar. Ve Allah Azze ve Celle bu insanı öyle üstün kılmıştı ki dostlar. Şeyh Abdullah Azam Rahimahullah'ı biliyoruz değil mi? İşte ihvan denir, cihadi denir. Bakın. Bu şahsiyet Allah şehadetini kabul etsin diyoruz. Hatalarını affetsin. Bu şahıs dahi bugünkü, bugünkü işte biz cihad ehliyiz diyen insanlara ders olsun. O yüzden zikrediyorum. Allah rahmet eylesin. Abdullah şeye gittim diyor. Cihat için anne babadan işte izin almak gerekir mi gerekmez mi? Elbaniye gittim diyor. Elbani dedi ki diyor anne babana senden başka biri bakabiliyorsa o zaman gideceksin Cihad. Anne babadan izin almaya gerek yok. Öseymi'ye sordum diyor aynı cevabı verdi. Yani annem babanın başkaları var. E, Cihad'ın hükmü de farza aynı ise o zaman gideceksin. İzin almaya gerek yok. Ama annem baban yaşlı sokakta yatacak yoksa kimse yok o zaman diyor izin şart. Dün Şehihim'le masa gittim. Rahimehullah'a. Gittim diyor. Dedi ki diyor, hayır diyor, anne babadan izin alması lazım. Dedim ki diyor şeyh, senden önce kim bunu söyledi? Dedi ki diyor, bak Abdullah dedi diyor. Bu benim görüşüm, sen de görüşünde kal dedi diyor. Festehyeytu <gülüyor> minhu. Bugün cihadilerin örnek aldığı bir şahsiyet. Abdullah, Abdullah İbna Azam Rahimahullah. Ondan utandım diyor. Çünkü validimiz o bizim babamız büyüğümüz diyor. Utandım devam etmeye diyor. Çünkü o bizim babamız diyor. Bizim büyüğümüz diyor. Bugünküler ne diyor? İşte saltanat imamıydı, kral imamıydı vesaire vesaire. Ya bu zulümdür. Suriye hama olaylarını biliyorsunuz. Suudi hükümetin o zamanki tavrını biliyorsunuz ve Şeyh i̇bn Baz'ın tavrını biliyorsunuz. Devletin tamamen siyasetine aykırı ne yaptı? Hama'daki mucahitlere dedi zekat verilmesi gerekir. Ve Abdullah İbn Azzam bizzat kitabında bunu kendisi zikrediyor. Ve ben diyor İbn Baz rahimahullah'ı diyor Allah için çok seviyorum diyor. Çünkü diyor yeryüzünde diyor bir kare olmasın ki muhakkak ki diyor İbn Baz'ın diyor orada ilmi vardır diyor. Ve diyor bir zayıf hadis gördüğüm zaman bir zayıf hadis gördüğüm zaman çok korkmaya başladım diyor. Korkuyorum diyor zayıf elisten. Bunu ise şüphesiz ki Şeyh Elbaniye borçlayayım diyor. Ben de diyorum ki dostlar, cihad mı En azim ameldir. Ama alimlerle dost olun. Alimlerin nasihatlerine kulak verin. Cihad İslam'ın en üstün mertebesidir. Evet. Ama alimleri dost tutun kendinize. Abdullah Örnek aldığınızı söylediğiniz Abdullah ibn Azzam alimlerin fetvasına müracaat ediyordu. Kulak veriyordu. Evet dostlar. Kişinin salih insanların hayatlarını bilmesi ne dedik kişiye çok fayda sağlar. Mesela sıfatü soffede İbn-i şöyle bir söz nakleder. Men nazar fi ve Kim selefin siretlerine bakarsa diyor kendi kusurlarını, ayıplarını ve o erkeklerin, ricallerin derecelerinden ne kadar uzak olduğunu anlar diyor. Ne kadar uzak olduğunu anlar. E, alın Hasan el-Basri örnek olarak Hasan el-Basri Rahimahullah 120 tane sahabe gördüğü söylenir. Tabiinin büyüklerinden Ayşe anamız kendisi hakkında ne diyordu? Sahabe değildir. Sahabeyi gören kişidir. Ne diyordu? Onu gördüğümüzde o bizi o bize Allahı hatırlatan kelamı da embiyanın kelamına benzeyen kişidir. Hasan el Basri, Rahimahullah. Günün birinde kölenin biri kendisine gelir. Günün günün birinde. Kölenin biri kendisine gelir, der ki ey imam, efendilerden şikayetçiyiz, onlara bir hutbe irat et de bizi ne yapsınlar, azat etsinler. İmam söz verir, köleye söz verir. Lakin aradan baya bir zaman geçer. Hasan el Basri, Rahimeullah bu sözü söylememiştir, böyle bir hutbe irat etmemiştir. Aradan bir zaman, baya bir zaman geçtikten sonra imam hutbeye bir çıkar, öyle bir hutbe irat eder ki, Kölesi olan kişiler, kölesi olan kişiler o sohbetten, o dersten o kadar müteessir olmuşlardır ki kölelerini azat ederler. Kölesi olmayan da köle çarşısına gidip, köle satın alıp öyle azat eder. O kadar etkilenmişler. Daha sonra köle gelir. Ey imam der, sen bana söz vermiştir ama bayağı zaman geçti. Hayırdır, bunun hikmeti nedir? Der ki, ben sana söz verdim ama. Ben sana söz verdiğim zaman benim kölem yoktu ki rızık elde etmek zorunda kaldım. Bir müddet çalıştım, satın aldım, köle azat ettim. Ondan sonra hutbeye çıktım. İşte bu söz tesir eder dostlar. Rabbani amil alimlerin sözleri tesir eder. Diğerleri boştur. Dostlar, salihlerin kıssaları Nedir? Kalbi ıslah eden amillerden, Bakın, Muhammed İbn Yunus rahimeullah ne diyor? "Ma ra'eytu lil qalbi enfa min zikr salihin." Ben diyor, kalbe salihlerin zikrinden daha faydalı bir şey görmedim diyor. Ve dostlar, salihlerin zikrini dirase eden kişi kendi nefsini hakir görmeye başlar ve Kibirlenmez dostlar, kibirlenmez. Bakın i̇bn Cevzi rahimahullah, teblis iblise ne diyor? وَمَنْ نَظَرَ ف۪ي سِيَرِ السَّلَف۪ي مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِل۪ينَ اِسْتَحْقَرَ نَفْسَهُ فَلَمْ يَتَكَبَّرُ Selefin amil alimlerinin, siretlerine bakan kişi, onları dirase eden kişi, kesinlikle kendi nefsini hakir görür. Ve kibirlenmez. Çünkü, Haddini bilir. O imamlar kendi, o imamların kendisine kıstas edinmiştir. Şehel El bani bir meclisinde övülür, övülür. İşte asrımızın imamı, asrımızın müceddidi, imamul umma vesaire imamı dünya. Şehel El bani o mukaddimeyi söyleyen, ben sözünü bitirdikten sonra der ki, ana ben ancak ufak bir ilim talebesi. Onun kıstası kimdi o koca muhaddisin? Kıstası kimdi? Ben değildim, sen de değildin. Onun kıstası şüphesiz ki İmam Ahmet-i bendi. O kendi haddini biliyordu. O yüzden o kıstası kendisine esas aldığı için kendisinin ancak ufak bir talebe, ilim talebeci olduğunu ifade ediyordu. Onun kıstası İbni Teymiye Rahimahullah'tı. Elbani biliyordu ki ancak ona bir talebe olunur. Evet dostlar. Öyleyse Selefin hayatını okuyan insan kendi nefsini hacir görmeye başlar ve kibirlenmez. Ve aynı şekilde dostlar İmam Ahmed İbni Hanbel der. İmam Ahmed İbni Hanbel der ki Sufyan İbni Uye'yü neden işittim? Hangi sözü? عند salihin الصالحين te تتنزل rahme. Salihler anıldığı zaman rahmet iner. Salihler anıldığı zaman rahmet iner. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey bu? Bakın Şeyhülislam bir Taymiye bunu açıklıyor. Hangi eserinde? Es-Safediyye adlı eserinde. Şeyhülislam diyor ki: "Ve lehâ ve Bu yüzden denildi ki: "İnde zikr salihin salihîn tenzilü'r rahme." Salihlerin, salihler zikredildiği zaman rahmet iner. Ne için açıklıyor? "Bimâ yahsulü fi'n-nufûs min'l-hareketi ilâ mahabbeti'l-hayr ver çünkü nefislerde, eğer salihler anıldığı zaman niye rahmet inermiş? Çünkü nefislerde hayrı sevmeye hareket oluşur. Hayrı sevmeye hareket oluşur. Buna rahmet oluşur. Ve onunla mutluluk ve sevinç ve lezzet meydana gelir. Şimdi siz az önce i̇bn Baz'ı anlattım. Kendinizi biraz ne oldu? Biraz değişik hissettiniz değil mi? Ne insanlar varmış dediniz. Ne, Abdullah İbni kimiz? kastettim az önce. Hasan el zikir etti. E, ne oldu? E, kıstas farklı. Kıstas farklı. Ne oldu? Kendi nefsinizi biraz hakir gördünüz. Ben de kendimi bir şey zannediyormuşum dediniz değil mi? İnsan bunu dediği zaman ve Allah kulun kalbinde bunu gördüğü zaman ona merhamet etmez mi? Ona merhamet etmez mi? Kibrini kırıyor. Kibrini kırana Allah merhamet etmez mi? Müslim'de geçen hadis-i şerifte ve vesselam ne diyor? Kalbinde diyor miskal ağırlınca kibir olan cennete giremez. Ama kibir olmayan ne olur? Demek giren, de, o merhamet olunur. Öyleyse salihler zikredildiği zaman rahmetin inşanı anladınız mı dostlar? Evet. Dostlar yine bu kalp, kalbe dönelimiz kalbe dönelim. Dünya hayatında da bu kalp insanı mutluluğun zirvesine ulaştırır. Ahirette de kişiye zaten ancak bu kalp fayda sağlar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün kişiye ne malları ne de evlatları fayda sağlar. Ne mallar, övündüğünüz mallar ne de övündüğünüz boy boy evlatlarını size fayda sağlayacaktır. O gün kim fayda bulacaktır? İllâ men etallâhe bi kalbin selim, Rabbinin huzuruna selim bir kalple, teslim olmuş bir kalple, boyun eğmiş bir kalple, Rabbine yönelmiş bir kalple, Rabbi arzulayan bir kalple gelen o gün fayda bulacaktır. Öyleyse akıl bir kişi, yeryüzünde akıl sahibi bir insan neyi elde etmek için çabalaması gerekir dostlar? selim kalbi selim kalbi lakin görüyoruz ki insanları ve bizleri bizleri gaflet kuşatı vermiş bu hakikati adeta unutmuşuz dünyanın hakikatını görmez olmuşuz Halbuki Rabbimiz Azze ve Cel kitabında ne buluyor dünya hakkında? Dünyayı yaratan, içindekileri yaratan, süsünü yaratan Allah Azze ve Cel, dünyayı bize şöyle tarif ediyor. Diyor ki, اِعْلَمُوا اَنَّ hayatu الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُهُ وَلَهُمْ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 وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوَانٌ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Biliniz ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, ve kendi aranızda övünme mal ve evlat çoğulma çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur onu sapsarı görürsün. Sonra çerçev olur. Dünya böyledir. Bunun akabinde Allah dünyanın hakikatını beyan ettikten sonra diyor ki ahirette ise çetin bir azap Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza var Yani <gülüyor> ey dünya budur. Dünyanın akabinde seni bir hakikat bekliyor. Ya azap, ya mağfiret ve Allah'ın rızası. Ve bunu tehkiden, bunların hepsini tehkiden diyor ki sonunda, dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Dünya budur. Bu Bu kadar. Ne yapalım? E ya var kardeş. Ticaretlerimiz var. Ya para kazanıyoruz. Bir şeyler dönüyor. E bunları terk edip daha mı çıkalım? Aksaki'ye daha. He? Böyle mi yapalım? Aksaki dedik Ebu bu Hoca aklıma geldi. Allah onu mahfiret eylesin. Amin. Allah ona bol bol sıhhat versin. Amin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah günahlarını ve taksiratını affeylesin. Amin. Allah onu sevsin. Ve sevdirsin. Dostlar ne yapacağız? Para kazanıyoruz. Bunları bırakmamız mı lazım? Daha mı çıkmamız lazım? Böyle bir şey demedik ki dostlar. Böyle bir şey demedik ki. Senin hayatında merkez Allah'ın rızası ise ne kadar zengin olursan ol bir şey ifade etmez. Zengin ol. Abdurrahman İbn-i Avf'ın zenginliğini duydunuz mu dostlar? Cennetle müjdelenen on sahabeden bir tanesidir. Abdurrahman İbn-i ne kadar zengin olduğunu hiç okuyanız oldu mu? Bizim şu zamana endeksleyecek olursak öyle milyoner değil, milyarder, milyarder. İbn-i Hacer el-Esgalani rahimahullah, el-isabetu fi temyiz-i Adlı eserinde Abdurrahman İbn-i Avf'ı zikreder. Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında malının yarısını infak etmişti. Daha sonra 40 bin, dinar irham, 40 bin dinar infak etti. Daha sonra der 500 tane at infak etti. Ve buna ziyade 500 tane dişi dişi deve infak etti. Tabi ben dedim bir dakika at ne kadardır acaba? Biliyorsunuz her şeye cevap veren o ruhsuz ve kalpsiz bir müftü var Google. Hemen Google'a münacet ettim, dedim Şeyh Google bir atın fiyatı ne kadar? Dünya bilgisi de var, ahiret bilgisi de var. Bazen muhlis oluyor, bazen muhtedi oluyor. Google böyle bir şey. Bazen hayri öğretiyor, bazen şerri öğretiyor. Hemen bastım, dedim Google amca bana hemen bir bilgi ver. Hiç de hatırını kırmıyor, şer istersen onu da veriyor. Hayır istersen onu da veriyor. Böyle bir şey. Her şey var. Ne ararsan var. Tombala. Seç, beğen, al. Google'a yazdım. Ha internet. Dedim ki acaba at fiyatı ne kadar? Tabi burada yarış atlarından, efendim belirli cins atlardan basın. Orta değer at. Diyor ki bin euro ile yirmi bin euro arası. Bin euro ile yirmi bin euro Hadi diyelim ki biz Abdurrahman İbni Avf ortasını on bin euro yani yirmi bin TL 10 bin ne yaptı? At başı. Kaç yüz tane diyor İbn Hacer naklediyor. 500 tane at. Ne kadar ediyor biliyor musunuz? 5 milyon euro. Sadece ata infak etmiş. 5 milyon euro böyle infak. Deve daha pahalı. Ve yine İbn Hacer aynı eserden nakleder der ki hayatı boyunca da 30 bin tane köle azat etti. Abdurrahman ibn Kuf. Tacir bir sahabi. Ama öyle elinde akrep olan zenginlerden değildi. Bazı zenginler var sakalı uzatıyor, para doluyor, elini cebine sokmuyor. Niye akrep var sanki? Öyle zengin değil. Allah yolunda infak eden. Ve yine nakledilir dostlar. Abdurrahman i̇bn Auf Allah Resulü Aleyhisselam ile bütün cihatlara katılmıştır. Bütün cihatlara. Hiçbir cihat yoktur ki muhakkak orada Abdurrahman İbni Avf vardı. Radıyallahu anh, milyarder, milyarder dostlar. Ama onun kalbi Allah'a bağlıydı. O kadar Allah onu beğenmiş ve o kadar ashab, onu ashabına nebi olarak seçmişti. Niçin? Çünkü neydi? Onun kalbi en hayırlı kalpler arasındaydı. Öyleyse dostlar bizim hedefimiz buradan nedir? Dünyayı terk edin kastımız. kalbinizde dünyayı terk edin ki Allah'a mekan olsun. Kalbiyle dünyaya bağlı olan insan için Allah'a mekan ne kadar olur. Siz kalbinizle zahit olun dünyaya karşı. Ama istediğiniz kadar zengin olun. Milyarder olun dostlar. E sahabenin mesleğine bakalım dostlar. Burada tacir insanlar da var. Bu bilgi inşallah önemlidir. Kaç tane sahabi alim sahabiydi? Kaç tane sahabi? Şu soruyu soralım önce. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiği sıralarda, vefat ettiğinde kaç tane sahabi bıraktı? Yüz bin küsür denir. Yüz bin küsür. Peki bu sahabiler arasında kaç tane alim sahabi vardı? Alimi ikiye bölelim. Bir hadis alanı, bir de fıkıh alanı. Şimdi hadis alanına geçelim önce kaç tane 100 bin küsürden kaç tane sahabi hadis naklettiler. Kaç tane deriniz? Deir ki 1300 tane sahati hadis naklinde bulundu. Lakin bu 1300'ün bin, bin tanesi ancak en fazla iki tane hadis naklettiler. yani 300 tane ciddi mi arada hadis ilmiyle uğraşan vardı. Bu 300 taneden 7 tanesi binin üzerinde hadis naklettiler. Bu 300 tane'den dostlar, dört tanesi yüzün üzerinde hadis naklettiler, 27 tanesi de 27 sahabede yüzün üzerinde hadis naklettiler. Diğerleri yüzün aşağısından ne yaptılar hadis naklettiler. Öyleyse hacı kim ana da hadis ilmiyle uğraşan kaç tane parmakla sayılacak kadar parmakla sayılacak kadar. Şimdi bu en fazla hadis nakleden ki bunlara usul kitaplarında mukfirun denir. Fazlaca hadis naklinde bulunanlar. Bunlar yedi tanedir. Bunların başında kim vardı dostan? Evet. Kaç hadisle? 5374. 5375. 4. <gülüyor> <gülüyor> Allah bilir. Evet. 5. Allah'ın doğrusunu biliyor. Ama 5370'in üstünde. Ben beş olarak biliyorum. O ezberimde kalmış. Beş bin beş. hadis nakletmiş. Onu müteakiben hangi sahabi geliyor? O 7'den <gülüyor> Abdullah? <gülüyor> Abdullah İbni Ömer. Kaç hadisler? <gülüyor> i̇ki bin altı yüz, <gülüyor> i̇ki bin altı yüz Etti iki hadis. İki e, muhaddis sahabi. Üçüncüsü hangisi? hangisi? Enes İbn Malik. Kaç hadisle? 2000. 286. 2286. 2286. Etki kaç? 3 met. Enes in. Daha sonra dördüncü kim? Ayşe Hanımız. Kaç hadisle? 1000'den öte. 1800. 2210. 2210. Etki 4. Geldik beşe. Kim? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kaç hadis? 69'da olan var mı aranızda doğum tarihi? 69'du. 1969, 1969 tane hadis. <gülüyor> Abdullah İbn Abbas. Unutmazsın inşallah. Ben Abdullah'ın o kadar hadisi hatırlamıyorum. Evet. Ettik kaç? 5 5 5. 6. soru? Abdullah. Kaç hadis? 1540, 1540. Yedinci hangisi? En son, bilenle alnı öpeceğim. Gümüşmetal, gümüşmetal, ambetalı değil mi hocam? Yok, değil. Bilenle alnı öpeceğim. Yunusalı şereyler. Yok. Yunusayla kolay. Yunusayla kolay. Ben geliyorum. Tabi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, berken diyeceğim ki Osman kaç adis? Allah'a <gülüyor> <gülüyor> alam. 1170. 1170 hadis. Şimdi bakın dostlar, 7 tane sahabi hadis nakletmiş. Bu 7'sinin içerisinde Ebubekiri Bekir'i göremiyoruz. Ömer'i göremiyoruz. Ali'yi görüyoruz, Osman'ı göremiyoruz. Birazdan buraya geleceğim. Şimdi geçelim, fukaha, yani müştehit olan sahabelere geçelim. Müştehit, yani fetva makamında olan fetva makamında olan fetva için kendilerine müracaat edilen sahabiler. Kaç tane bunların adedi vardı denir? En fazla 150 tane. En fazla 150 tane. Peki meşhur fakih sahabeler müftü sahabeler isimlerini bilir misiniz? Önce üç taksimet yapalım daha kolaylaşsın. Denir ki bu 150'den 7 yedi tane sahabi bunlar ise müştehit fetva makamında olan sahabelerdi. Yüz bin küsürden bakın. Bunlar ise fazlaca hadis naklinde bulunuyorlardı. İbn Hacer rahimahullah İbn Hazım'ın bu yedinin bu yedinin her birinin Fetvaları toplansa her birinin kalın bir cilt içerisine gireceğini söyler. Yani bu yediden biri kalın bir cilt fetva, ikisi, üçüncüsü, dördüncüsü böyle, hep kalın cilt. Bunlar yedi tane fazlaca fetva vermeyle meşhur olmuş sahabiler. Bir de ikinci kademe var. Bunlar ise orta yollu, orta yollu fetva vermişler. Orta yollu fetva vermişler. Bunların denir, her birinin fetvası ufak bir cilte gelir. Daha sonra geri kalan takriben 120 ise hepsini topla 120'yi anca bir tane cilt eder. Şimdi bu yediye gelelim. Bu meşhur meşhur müştehit sahabeler. Kimdir bunlar dostlar? Bir, en fazla, en fazla fetva veren ise Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. Aa, onu muhaddisler arasında da gördük. Demek ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma hem muhaddis hem de fakih'ti. Hem muhaddis hem de fakih'ti. Daha sonraki isimleri sayalım. Abdullah, Abdullah, Abdullah İbn Abbas aldı. Abdullah İbn Mesut. Başka? Abdullah, Abdullah İbn Ömer. Abad ile üç tane Abdullah. Daha sonra? Abdullah. Şimdi burada burada üçü geçiyor. Muadididir. Şimdi geleceğiz. Önce ilk yediye alacağız. En fazla fetva veren, müştehit sahabiler birincisi birincisi ne dedik Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Mesud Allah Abdullah ibn Ömer kaç tane etti üç daha sonra Aisha namımız evet başka <gülüyor> Ali radıyallahu anh. başka Ömer ve bir tane daha kaldı bilen mi öpeceğim değil Değil. <gülüyor> yani. Zeyd Hayır, İbn-i Sabit Zeyd İbn-i Sabit 7 tane fetva makamında olan sahabi bir de orta yollu fetvada bulunan 20 tane var bunların arasında Ebu Bekir var Osman var, Abdurrahman İbn-i var, Ebu Hureyre var Şimdi bu tabloyu niye çizdik? Bir hedefim benim bir gayem var. Yüz bin küsur sahabi arasında ciddi manayda şer'i ilim talep eden kaç tane sahabi varmış dostlar? Parmakla sayılacak kadar. Parmakla sayılacak kadar. E peki diğer sahabiler ne yapıyorlardı? Armut mu topluyorlardı? Onlar alim sahabi değildi. Ne yapıyordu bunlar? Mesela bir Halid'i alın. Halid İbn-i radıyallahu anh. O cihatla meşguldü. Hatta kendisinin şöyle bir sözü vardır. Der ki Allah yolunda cihat beni çoğu kez Kur'an'ın birçok yörünü öğrenmekten alıkoymuştur. Cihat alıkoymuş onu Ama ne diyor aleyhissalatü vesselam onun için? Halid için Seyfun min suyu fillah Allah'ın Kılıçlarından bir kırıştır Halit diyordu. Öyle övüyordu Ama öyle o kadar ilmi yok. Kur'an'ın birçok yerini öğrenememiş. Ama Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. E peki mesela bu Bekir ne yapıyordu? <gülüyor> Hilafet merkeziyle uğraşıyordu. Devlet işlerini <gülüyor> oluşuyordu. Bazı sahabeler valiydi. Ensar muhaciri merak ediyoruz. Allah ensarı ve muhaciri övüyor. Bunların çoğu ne yapıyordu? Dönüyoruz Ebu Hureyra radiyallahu anh. İşte birileri o zaman sahabe döneminde dahi Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan şikayette bulunuyor. Ya diyorlar bu adam işitmediğimiz hadisleri naklediyor. Hatta Ayşe aramız bile. Böyle bir ithamda bulunuyor. Kendisine de diyor, ya bizim işittiğimiz sen de işittin, Bizim bildiğimi sen de biliyorsun. Ama senden işitmediğimiz hadisler iştir. Diyor ki, ey anacım diyor Ebu Hurey radıyallahu Ey anacım, sen ayna karşısında sürme sürerken yüzüne diyor. Ben Allah Resulü'nün yanında bulunuyordum. da Allah Resulü'nün süsleniyordu. E diyor o vakitte ben Allah Resulü'nün yanındaydım. Kimsenin görmediğini görüyordu. Kimsenin işitmediğini işitiyordu. Yine böyle konuşuluyor Ebu Hurey radıyallahu anh. Hakkında ki Ebu Hurey e insandra alınmış. Diyor ki bu kardeşiniz hakkında böyle diyorlar. Diyor ki, benim ensar kardeşlerim tarlayla, ziraatla meşgul iken benim muhacir kardeşlerim çarşıda pazarda ticaretle meşgul iken bu kardeşiniz karın topluğuna Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanında bulunuyordu diyor. Demek ki bakıyoruz ki ensar ve muhacirin çoğu tacir. Tacir insan bunlar, ticaret yapmışlar bu insanlar. Ama Allah şu ayeti indiriyor. Radıyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bunlar Allah'ın rızasına mazhar olmuş insanlardır. Allah muhaciri ve ensarıyormuş. Yüceltmiş. Ha, öyleyse ortaya ne çıkıyor dostlar? Bizim şimdi selefilik anlayışımızda en değerli insan nedir? alim, ilim talebesi. Ve bizim şu anki bulunduğumuz hep oraya endeksliyiz. Oraya endeksliyiz. E bakıyoruz ki, bakıyoruz ki, çark dönmüyor. Bir talebe göndereceğim, para yok ortada. Bir binaya geçeceğim, para yok ortada. Abdurrahman İbni Aflara ihtiyaç var. İnsanlara ve muhacirlere ihtiyaç var. İnfak eden insanlara, muvfiklara ihtiyaç var. Az önce de ifade ettim dostlar. Sahabeden parmakla sayılacak kadar sahabi adedi ancak bunlar alim insanlardı. Diğerleri ticaretle, valilikle, cihatla kimisi ise kendini ibadete vermişti. Bilal radıyallahu anh önüne kalalım. Allah Resulü diyor ki ey Bilal diyor, senin diyor en fazla sevap umduğun, umduğun amel hangisidir diyor. Hayatında senin en fazla sevap beklediğin, umduğun amel hangisidir çünkü diyor ben senin diyor ayak seslerini diyor cennette önümde işittim diyor. Nedir bu amel? Ne yaptın sen bilen? Bilal? Ne diyor Filal radiyallahu anh? Abdest. İslamımdan sonra diyor gece veya gündüz olsun, gece veya gündüz olsun fark etmez. Abdest aldığım zaman diyor Allah'ın dilediği kadar namaz kıldım diyor. İslamdan sonra en fazla umut beslediğim diyor bağladığım bu ameldir diyor. İbadet abid. Sahabelerim bir o da böyleydi. Ebu Zer el-Gıfari. Ebu Zer el-Gıfari zahitti. Dünyalıktan uzak bir şeydi. O da Allah'a öyle bir yol tuttu ama Allah hepsinden razı oldu. Buradaki mesele nedir biliyor musunuz dostlar? Buradaki mesele dostlar meselenin hakikati şudur. Allahu Azza ve Allahu azze ve cel bütün müminlerde güzel bir cevher yaratmıştır. Bütün müminlerde güzel bir cevher yaratmıştır. Bize düşen ise bu cevheri keşfedip, o cevherle Allah'a ulaşmaktır. E bizde oluyor? Adamda ilim talibi baskı yok. İlim talibi insan dediğin nedir? Hangi vasıflara sahip olması lazım? Ezberi bir çok güçlü olması lazım. Ezberi güçlü olması lazım. Sen de o melekio yapı var mı cevher? Yok. Ya niye kendini zorluyorsun? Sen, sende çoğalan cevheri keşfet. Niye, yoruluyor, niye yoruyorsun? La yükellifullahu nefsel illa Ayetini niye burada hayata geçirmiyoruz? Allah kuluna kaldıramayacağından fazla, kaldıramayacağından fazla yük yüklemez. Güçlü ver hafızaya. Muhtatsın. Ebu Hureyre radiyallahu anh gibi. Mervan. Mervan, emir ne yapar? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı saraya davet eder. Hadis naklet diye. Ebu Hureyre radıyallahu gelip Mervan sekreterine emreder, gizlice der, şeyin arkasına saklan, arkada bir yere saklan. Ebu Hureyre'nin. Herki hadis naklet. Ebu Hureyre'ne başlar. Allah Resulü'nden işittiklerini gördüklerini zikreder. Sekreteri ise Mervan'ın yazar. Hepsini yazar. Harfi yiyen yazar. Ne dediğini yazar. Ebu Hureyre ezberinden. Şimdi Mervan'ın burada aslında bir kastı vardır. Bakalım uyduruyor mu yoksa hakikatta her şey sabit mi? Tabi hadisleri nakleder. Hepsi kayda geçmişti. Bir sene sonra yine Ebu, Ebu Hurey radıyallahu anh sana'ya davet eder. Der ki şu hadisleri bir oku bakayım. Hadis nakled. Ebu Hureyle başlar. Bu sefer de Mervan'ın sekreteri yazdığı hadisleri takip eder. Der ki vallahi bir kelimeyi dahi elinden değiştirmedi. Elim talebi dostlar İlim talibi güçlü hafızaya muhtaçtır. Ve bu hafızayı tabi Ebu Hureyre'nin hafızası neye boşludur? Allah Resulü'nün duasına günün birinde işte da, hadise aşkı var, iştiyakı var Ebu Hureyre'nin, iştiyakı var. <gülüyor> Allah Resulü a.s. günün birinde ganimet dağıldır ashab arasında, Ashab ganimet topluyor. Der ki Ebu Hureyre'ye, bakar ki yolda miskin duruyor. Der ki, sen der, arkadaşların gibi diyor, ganimetten payını almak istemez misin? Diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Sen biliyorsun ki ben ancak senden ancak Allah'ın sana vermiş olduğu ilimden istiyorum. Ben bundan başkasını istemiyorum. Müthiş bir iştiyakı var. Ve Allah Resulüne gelir. Der ki, ey Allah'ın Resulü şeyinden, hafızasından bile şikayet eder. Çünkü hadise iştiyakı vardır. Hepsini bir arada tutmak ister. Allah Resulü de der ki elbiseni yay der. Elbiseni yay. Çıkartır elbiseyi yayar. Ve Allah Resulü konuşmaya başlar. Konuşma bit eder ki topla bunu. Toplar ve Ebu Hureyre giyer elbiseyi. Ebu Hureyre der ki vallahi bundan sonra Allah Resulü'nün ağzından çıkan hiçbir sözü unutmadın. Hiçbir sözü unutmadın. <gülüyor> <Özür dilerim. gülüyor> <arkadaşın telefonu> tamam. <gülüyor> bu Hureyre yapısında mısın kardeşim sen? Var mı böyle yapı? Böyle bir kardeşimiz var mı? Hemen yönlendirelim. Ama yoksa yazık olur o gence. Nice genç var. Gidiyor ilim talebi diyor. Hemen gönderiyoruz. Ya Allah sen Mısır'a. Bir genç geliyor. Hemen bunu gönderelim. Ya bir dakika. Allah onda o cevheri yaratmış mı? Yaratmamıştı. Nice genç var. Gidiyor yıllardır okuyor. Sonra bir bakıyorsun ki tacir olmuş. Ya gelsene. Yattı. Davet. Ya ben ya, ya, ya Bunu şimdiden verseydin efendim, balık pazarına mı? Ne pazarına verseydin? Belki bir Abdurrahman İbni Avf olurdu. Niye vakit kaybine ne gerek var? He? Eğer Halid yapısında gençler varsa tutmayın o gençleri. Tutmayın. Allah yolunda mücadele etsinler, cihad etsinler. Ama ne dedik? alimlere kulak vererek. <gülüyor> Adamda tacir kabiliyeti var. Abdurrahman İbni Avf gibi radıyallahu anh. Bu ceberi görüyorsun sen. Adam on koyuyor, yüz yakıyor. Tabi faiz olarak tefecilikle değil. Çalıştırıyor parayı adam. Kafası ticarete dönüyor. Sen bunu görüyor musun? Verin burada tacir abiler var. Verin. Hadi onun yanında staj yapacaksın. Para kazanmayı öğren. Para kazanmayı öğren. Bu ümmetin ona ihtiyacı var. Sonra da bir araya gelip oturuyoruz. Diyoruz ki falan cemaat var ya. Ülke ele al abi. Bütün öğretmenler onların. Bütün tabipler onların. Niye bunu konuşuyorsun ya? Bunu konuşmak basit dostlar. Niye kendi aramızdan bunu yapmıyoruz? Herkes alim olması gerekmiyor. Eğer herkes alim olacak olsa da Allah Resulü bütün ashabini ölema olmaya yönlendirdi. Ama Allah Resulü'nün siyerini dikkatli manada okumuş olanlarımız görür ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashaplarının cihet, cevherlerine bakıyordu kabiliyetlerine ve ona göre onları görevlendiriyordu. Mesela Cabir, e, Cafer İbn-i Ebu Talip. Ne yaptı Allah Resulü? Hicrette onu gönderdi Habeşistan'a. Niçin? Çünkü o fasihti. İkna edici gücü vardı. Başka birisini göndermedi. Onu seçti. Niye Musab? Musab İbni Umeyr'i gönderdi Medine'ye de başka bir sahabeyi göndermedi. Bir insan alim olabilir ama her alim davetçi olamaz. Davetçide belirli vasıflar vardır. Nedir? Sabırlıdır. Yumuşak huyludur. Çabuk kızmaz. Hüsnü zanlıdır. Güler yüzlidir. Bugün bazı ilim talibi kardeşlerine bakıyoruz. Sanki Allah'a bir ayet indirdi. Gülmeyin. Cehenneme girersiniz. Evet. böyle Böyle. Böyle. Şaka yapılıyor. Sözde gülecek. Gülmediği için gülme melekesi yok. <gülüyor> böyle gülüyor. Gülmeyi unutmuş adam. Ya Müslüman böyle olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her zaman tebessüm ederdi. Gülerdi her zaman. Abdur hangi sahabi Medine'ye gönderilen Musab bin, Musab bin Ümer böyle yapıdaydı sabırlıydı sabırlı bazı davetçiler var gittim ne oldu Abi diyor bir tasavvurçı sıkıştırdım e mort ettim abi bir, ay bir ayet diyor bir kafa bir de hadis diyor adam mort oldu bir laf edemedi ne oldu yerin dibine girdi abi rezil rısva ettim diyor ee resi e, var mı abi diyor mort ettim Kur'an okuyor bakıyorsun Kur'an sayfalarına tasavvuflara nerede? Hangi reddiye içeren ayetler var? Onları çizmiş. Hep işi gücü o. O ayetleri çizmiş. E oğlum sen kendi Kur'an okuyorum abi Niye okuyorsun? Abi diyor bir ayet okudum. Patlatacağım bunu diyor. Bak göreceğim. Oğlum bunun için inmedi ki Kur'an. Sen kendini ıslah etmeye çalış. Kur'an senin için indi. Öyleyse sen davetçi olamazsın. Belki İlmin var ama davetçi olamazsın. Davetçi insan güzel ahlak sahibi olması lazım. Davetçi insan sabırlı olması lazım. Bir insan değiştireceksiniz siz. O kadar basit mi zannediyorsunuz? Uzun bir nefeste olmanız lazım. Yeri geldiğinde ise katılmayacağım. Hemen itmem mi lazım? Hemen kovmam mı lazım? Hayır. Geniş olacaksın. Saad ibn Muaz Medine'nin eşraflarından o zaman müşrik radıyallahu anh Teyze oğluyla birlikte ab, kimi görüyor? Musab bin Ömeyri. Etrafında oturmuşlar. Allah Resulü'nden Medineliler, Müslümanlar ne istiyorlar? Davetçi bir sahabi. Kendilerine namaz kıldırsın, kurar ölsün. Allah Resulü seçiyor. Kimde bu cevher var? Musab'da var. Karşısında kim var? Müşrik bir topluluk var. Azılı kafirdir bunlar. Bunlara yumuşak biri lazım. Ya öyle birine yumuşak mı olurmuş ya? Firavun gibi adam. Evet. اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَى فَقُولَا لَهُ لَيِّنًا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ اَوْ يَخْشَى Allah Musa Aleyhisselam'a ile emrediyor. Diyor ki Firavun'a gidin çünkü Firavun azdı. Firavun'un <gülüyor> azgınlığı nedir? <gülüyor> Kale ne diyordu? اَنَا رَبُّكُمُونَ <gülüyor> Ben sizin en üstün Rabbinizim diyordu. Mekke müşri öyle demiyordu ki. Ben diyor Allah'a ulaşmak için diyor bunları yapıyor. <gülüyor> Ama ne dedi Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın harına? فَكُولَ لَهُ قَوْلًا Ona yumuşak söz söyleyin. Allah bilmiyor mu onun yumuşak sözden sonra azacağını biliyor ama bize, burada bize ders var. Davet böyle yapılır. Davetçiysen böyle olacaksın. Karşındaki firavun da olsa, davet makamında isen yumuşak olacaksın. Görüyoruz. Musabbi İbni, Musab İbni Ümen orada davet ediyor. Diyor ki teyze oğluna, eğer diyor, bu adam diyor sana tabi olmasaydı, bu adamı diyor, burada diyor, kesinlikle diyor, mahvederdim diyor. Memleketinden kovulmuş gelmiş adam diyor, bizim gariplerimizi diyor kendi dinine çekiyor diyor. Hakaretlerde bulunuyor. Tabi bizlerden, ahilerden biri olsa, Euzubillah, muhtedir, müşrik, yallah. Ne yaptım, Mort etti Böyle değil işte. Ne yapıyor? Musab ibn-i radıyallahu anh diyor ki oturmaz mısın diyor. Adam böyle bir bakıyor. Diyor ki eğer söylediklerimizde sana fayda sağlayacak bir şey varsa kabul edersin. Eğer diyor yoksa seni mükellef tutacak değiliz değilsin. Gidersin diyor. Saad bakıyor yani ne desin? Müşrik de olsa ne desin o zaman? Vallahi doğru söyledim diyor. Ve oturuyor. Ve başlıyor güzel sesiyle, güzel uslubuyla e, Mus'ab radıyallahu Kur'an okuyor. O kadar müteessir oluyor ki ben diyor hayatımda böyle bir şey duymadım. Diyor sizin dininize girmek için ne gerekir? Neyse ona öğretiyor, şehadeti öğretiyor, Müslüman oluyor. Hemen gidiyor Eşel oğullarına, kendi kavmine, onların efendisi. Beni diyor nasıl bilirsiniz? O kadar enerji almış ki, beni, ya diyor sen bizim efendimizsin, reisimizsin, büyüğümüzsün Şahit olun ki diyor ben diyor Müslüman oldum diyor. Eğer diyor siz Müslüman olmazsanız, siz de bundan sonra görüşmeyeceğim. Hemen boykotu koyuyor. Bizde derler ya aşka gelmiş, birden. Hani bizde de oluyor ya hemen sünneti öğreniyoruz, hemen birisi muhalif görünce hemen iddetleniyoruz. Böyle olmazsa senden şeyi çekeceğim. E bu sahabiyeli İslam'a girmiş, böyle davranıyor. Onlar da karşılarındaki de hani e, iyi yapıda insanlarmış ki çünkü büyükleri diyorlar ki sen bizim büyüğümüzsün sen o madem o din'e girdi bizlerle sizle beraber bu dine gidiyoruz. Beni yaşlar hepsi birden İslam'a giriyorlar. Davetin bereketi budur işte. Hepsi neyle başlıyor? Musa Efendiyallah'ın yumuşak huyluluğu, sabrı. Yok mu sende böyle? Yok mu sende böyle bir cevher? Aman aman kitap okul takip yap ne bileyim bir şeyler yap kitap... sakın in millet arasına çıkma. Sakın çıkma mahvedersin. Efendim ilim mi var? Ha, otur yerine sen. Dur otur. Aman aman aman aman. Gerekirse dostlar bağlayın bu adamı çıkmasın. Bağlayın çıkmasın Allah için. Tabi bu bağlayın derken sözlerinizle bağlayın. Yani kardeş sen bak sana başka imkanım. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aynı bunun şey, bunun gibi işte krallara mektup gönderdiği zaman sahabeler cevherlerine bakıyor bu işi bu yapar. Bu işi bu halleder. Bizlerden asıl bizlerden hemen inim talebesi yallah oraya. Hayır sahabe öyle değildi. Allah Resulü de öyle yönlendirdi. Öyleyse Allah hepimizde güzel bir cevher atmış. Bu cevheri keşfetmemiz lazım. Kimimiz Abdurrahmet İbni Avf gibi olacak, kimimiz Halid İbni Velid gibi olacak, kimimiz Ebu Hureyre gibi olacak, Kimimiz Zeyd İbni Sabit gibi olacak, kimi Ebu Bekir gibi olacak, İşte o zaman İslam topluluğu söz konusu olur. Kötü mü olur aramızda öğretmenler olsa, tabipler olsa, mühendisler olsa? Adam gidiyor, doktora gidiyor, bir bakıyor maşallah bizim böyle sakallı doktor. Selamun aleyküm selam. Buyurun. Adam Sana muhtaç. E doktor bey diyor belki önce belki bir değişik bir zihniyeti var. Sakallar hakkında belki değişik görüşü var dindarlar hakkında. Adam bir bakıyor bizim doktor maşallah kalemi burada gözlükler takmış böyle sakal. E, şimdi muhtaç. Ne olacak? Onu muamele edecek, efendim muhalece edecek, Allah şifa verecek. E buna muhabbet beslemem sokakta gördüğü zaman. En azılı din düşmanı da olsa. İyi günler beyefendi der. Doktor bey nasılsınız iyi misiniz? Toplumda saygın konuma gelmemiz lazım. Cevher keşke ol, olmadan zaten bunu elde edemeyiz. Kötü mü olur? Adam mühendis. Mühendis arıyor işte büroya gidiyor. Kim var? Ziyad nedir? Bu var. Bir bakıyor karşısında maşallah. Sarı da takmış orada bekliyor bizim Cev Burada da hem burada tıp şey var. İşte e, hesap kitaplar. Burada da Bukhari var mesela. Duruyor. Adam bir geliyor içeri. Selam aleyküm selam oturuyor, buyur yardımcı olup bizim. Yani toplumdaki mevcut olan saygı konumları bizler gelmemiz lazım. Ama herkesi sen yallah ilim talebi ol sadece sanki İslam topluluğu alimlerden müteşekkil olması gerekmiş gibi bakıyorsun ki bizler hep sadece işte bütün bizim selefilik din anlayışımız nedir? ilim halkaları. Başka yok. Hoca çalışır, ilim edinir diğerleri dinler, evlere gider. Başka hiçbir şey yok. Diğerleri de Kendilerini mahsur hissederleriz. Ulan ezber yapamıyorum. Kur'an doğru düzgün okuyamıyorum. Tedbitim yok. Efendim hadis bilmiyorum. Adam vülvül gibi çakıyor. Ulan benden beş para adam olmaz. Bağlayayım ayağıma, atayım boğaza. E, böyle mi yapmak lazım? Böyle değil işte. Böyle olmaz. Ben arkadaşlar hep şu örneği veririm. İnsan vücudunda, insan vücudunda en değerli organ hangisidir dostlar? Ne diyeceksiniz? Kalptir. İşte beyin akıldır değil mi? Hiç kimse demez. Ya tamam önemlidir ama şu parmak uçları olmadığı zaman o beyinde kat değil bir şey yaramaz. Mesela ben hedefim şuraya ulaşmak. ulaşmak. Bakın akıl beyin diyor ki şuraya ulaşman lazım, hedef orası. Ama bunlar göreve girmeden ben oraya ulaşamam. O ayak parmakları hiç kimsenin hala almadı ayak parmakları sayesinde benim aklım bir şeye yarıyor. Öyleyse bu ümmette mevcut olan her fert bir görev sahibidir. Kimi ön planda, kimi arka planda, kimi tabi, kimi öğretmen, kimi doktor, kimi profesör, kimi kimyacı, kimi bütün alanlarda saygın konumda biz olmamız gerekir, biz. Millet bizi görmesi lazım. Sadece ilim meclislerinde değil. Kaç kişi gelir dışarıdan davet etseniz buraya? Kimse gelmez. Ama hastalar çok, hasta çok, doktora muhtaç olan çok. Yüzlerce binlerce kişi gelir. Doğru mu? Seni beğenmeyen de gelir, beğenen de gelir. Öyleyse dostlar, toplumda saygın konuma gelmemiz lazım. Ve o zaman davetiniz birden yükselir. Birden yükselir. Her yerde biz konuşuluruz. Gündem bizim. Bütün makamlarda, mevkilerde biz oluruz. Evet dostlar. Öyleyse cevher keşfi. Lütfen cevher keşfi. Öylesine, efendime söyleyeyim. Adamda ilim şeyi yok, kapasitesi yok. Ya bundan adam olmaz bırak. Veyahut hadi Allah seni gönderen de belki adam olursun. Böyle olmaz. Büyüklerimiz Gençleri yönlendirmeleri, bilinçli yönlendirmeleri lazım. Bu gençte bu var. Kardeşim sen bunu yap. Bu gençte şu var. Sen bunu yap, sen bunu yap. İşte o zaman bizler bizlerden bir şey olur. Evet. Bunu dedikten sonra konumuza geri dönelim. Şöyle bir ayağa kalkın. Şöyle bir, bir genişleyelim şöyle bir. Hakkınızı helal edin. Yarın gidiyorum. Kim bilir sizi bir daha ne zaman göreceğim. Bari tutmuşken biraz yorayım. Hakkınızı helal edin. Şimdi oturun. Evet. Dostlar. Evet. Biraz sabırlı olun inşallah. <gülüyor> Bu mukaddimeden sonra dersimize geçelim inşallah. Ama siz söyleyin dostlar Allah aşkına. Gereksiz bir bilgi mi? Siz söyleyin. Gereksiz bilgi mi? Ha, gereksizseniz deyin ki ya kardeşim bırak sen güzel hadisten bahset. Bırak bunu. Öyle yapalım. Ama ben şöyle bakıyorum yazık günah. Aramızda zengin insanlar olsun ya. Davet yürümez. Vallahi yürümez. Tacir insanlar olsun. Tabip insanlar olsun. Avukatlar olsun. <gülüyor> Ama doğru yönlendirme şart olsun. Evet. Gelelim kalbe. Gelelim kalbe. Şimdi dostlar, kalbin azalarla olan ilişkisi nasıldır? Bir devlet reisinin, bir ordu kumandanının askerleriyle olan ilişkisi gibidir. Bu devlet reisi salih olursa ettiği Emirler de salih olur ve askerleri hangi emirleri yerlerine getirirler? Salih, güzel, güzel emirleri yerine getirirler. Eğer bu komutan ifsat edici olursa nasıl emirler verir? İfsat edici emirler verir. Onlar da yeryüzünü ne yaparlar? İfsada boğarlar. Kalbi azalarla oranı da böyledir. Kalp ıslah olmuş ise Allah'ın rızasına muvafık ameller sudur eder o insanın organlarında. Eğer kalp ifsat olmuş ise Allah'ın gadabına muvafık olan ameller sudur eder. Buhari'de geçen Numen İbni Beşir hadisinde ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ala, ve in fil jasad mudgatan. İsa salahat, salahat jasad kılı, ve İsa fesadat, fesadat jasad kılı. Ala, vuhiy al kalp. Vücutta bir et parçası vardır. O istah olduğu zaman vücudun diyen hepsi istah olur, diğer tarafları. O ifsat olduğu zaman da vücudun diğer azalarını olur ifsat olur. Şüphesiz ki o kalptir. Öyleyse dostlar, bu bütün söylediklerimizi şu kaideyle özetleyebiliriz: El zahiru, unvanul baati zahir, görünen ise batının, kalplerdekinin belgesidir. Yani amel, şimdi bir nefis muhasemesi yapacağız. Şimdi yaptığınız amelleri bir önüne getireceksiniz ve bilin ki o amelleriniz size kalbinizdeki olanları gösteriyor. Belgedir kalptekine, belgedir amelleriniz. Müslümanların gıybetini edişiniz, edişimiz Kalplerimizdeki olanların neydir? Belgesidir. Söz verip de sözleri yerine getirmeyişimiz kalplerimizdeki olanların neydir? Belgesidir. Yalan söylememiz kalplerimizdeki olanların belgesidir. Harama bakmamız kalpteki olanların, olanların neydir? Belgesidir. Çok konuşup da az amel işleyişimiz kalplerimizdeki olanın neymiş? Belgesi. Şimdi bunu söyledikten sonra kendinizi ölçün dostlar. Amellerinize bakın. Eğer aranızda biri varsa ya kardeş ben amellerime baktım maşallah. Melek gibi adamım tabiri caizse. Demek ki kalbim temiz diyen varsa aman hemen burayı terk etsin. Yazık olup yani kirlenir. Gitsin başka daha güzel ortama gitsin. Ama diyorsanız ki ya ahi baktım hakikaten amellerim biraz bozuk gibi. Bu zikrettiğin o kötü hasretler var. O zaman bil ki kalpte arıza söz konusu. Peki dostlar kalplerimiz bu hale nasıl geldi? Kalplerimiz bu hale nasıl geldi? Yani kalplerimizi neler ifsat ettiler? Dostlar sohbetimizde beş tane, beş tane kalbi isla, ifsat edici unsur zikredeceğim. Buna zahit de kalbi ıslah edici beş tane unsur zikredeceğim. Bir, beş. Birinci beş. İlk beş. İfsat eden unsurlar, ikinci beş ise ıslah eden unsurlar. Bu bir reçete, bir ilaç inşallah. Şimdi dostlar, kalbi ifsat eden unsurlardan ilki ise, iman ortamından uzak kalmak. Sohbet ortamından, ders ortamından, vahyin zikredildiği ortamdan uzak kılmak. Delil, hadit 16. Allah Teala diyor ki: Elem yenelledine amenu en taqsha qulubuhum li zikrillah. Daha sonra ne diyor? Ve ma neselen min al Ne diyor ondan sonra? Ve la kelzin otul kitabe min qablu fata aleihim emad fa qasat qulubuhum minhum Allah razı olsun. Nedir bunun mali? İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Kime söylüyor Allah bunu? Ashab'a söylüyor. İmam suyut tefsirinde der ki, vahyin nuzulünden baya bir zaman sonra ashab biraz fazla şaka yapmaya başladılar, güldüler ve Allah'u azze ve celle ashabın kalplerinde ilk günlerdeki olan o samimiyeti biraz...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 uzak kalmanın kalbi ifsat edeceğine işaret var. Allah ehli kitabı, Yahudi ve Hristiyanlara örnek veriyor. Onlara vahiy ve hakikat geldiği zaman onlar ne yaptılar? Bu hakikattan yüz çevirdiler ve dinlemediler. Bu dinleme işleri, yüz çevir işleri uzun bir müddet oldu. <gülüyor> ve kalpler ne oldu? Katılaştı. Kalpler neyle hayat bulur dostlar? ile. Neyle ölür? Vahiy olmadığı zaman. Kalpler neyle mutmain olur? Allah'ın zikriyle. Allah'ın zikrinin karşıtı nedir? Gaflettir. İnsan ya gaflet halindedir ya da Allah'ın zikriyle meşguldür. Öyleyse iman ortamına gitmeyen insan, irfan ortamına gitmeyen insan ve bu, bu arayı da uzun tutan insan zamanla kalbinin ifsat olunmasından korkması gerekir. Nice insanlar var. Bir zamanlar televizyonu evine alan adam en büyük nokta nokta. Karısına çarşaf giydirmeyen en büyük nokta nokta. Karısı bisiklet süren adam en büyük nokta nokta. He? Teyzesinin elini öpen en büyük merak başrolar. He. Şarkı dinleyen adam en büyük nokta nokta. Bir bakıyorsun en büyük plazma televizyonu bugün kendi almış. Oturuyor, Kurtlar Vadisi'ni izliyor. E dün neydi? Bakıyorsun, araba sürüyor, koyuyor oradan bir tane müzik. Ne bu ahi? Ahi Ahmet Kaya. Ulan oğlum Ahmet Kaya komis, ya önemli değil diyor. Ben ondaki o manayı, o devrim o devrim ruhunu alıyorum diyor. Ha? Nasıldı o? Başım belada, tabancamı unuttum, helada, ha <gülüyor> değeri vuruyor. <gülüyor> Allah. Böyle olmuyor mu? Böyle olur mu? Böyle oluyor. Ha bir zamanlar insanları sorumlu tuttuğu şeyin bugün mahkumu oluyor kendisi. Bugün mahkum oluyor. Neden? İman ortamından uzak kaldığından dolayı. Kalbi katılaşıyor. Dün kesin kes olmayacak olan şeyi bugün ya olur, ne olacak? Biz de insanız. diyebiliyor. İnsanları bir gün o şey için sorumlu tutuyordu, bugün kendi mahkumu olmuş. İman ortamından uzak duran, sohbet ortamından uzak duran insanın kalbi zamanla katılaşacaktır. Velev ki, çok kez o konuyu dinlemiş olsanız bile, sohbeti veren o gün kardeşiniz belki o gün o kadar ilim sahibi olmayabilir. Ama size tek yapacağı kitap okuyacak. O ortama iştirak edin. Evde kalmayın. Evde kalırsanız ya karınla kavga edersin ya kutlar vadisine bakarsın. Ne yapacaksın dostum? İman ortamına iştirak edeceksin. Buraları boş bırakmayalım. Buraları boş bırakmayalım. Bu bir. iman ortamından uzak kalma. Kalbi ifsad edenlerin ilki. İkincisi fasıkların ortamında bulunmak. Günahların ortamında bulunmak. Seleften Ahmet İbni Hab şöyle buyuruldu Lise şeyin anfaulü li kalbi lağbde, min mualatetü salihin ve nazarü ile ifgâlihim, ve lise şeyin adrulü kalbi min mualatetü fasiqin ve nazarü ile salihlerin arasına karşıpta, onların amellerine bakmaktan daha yararlı bir şey yoktu. Parantezci belki o amelleri kendi işlemesin. Bakıyor, görüyor ya. Çünkü için zamanla baka baka baka baka göz o ameli imrenecektir, o ameli sevecektir. <gülüyor> Görmedin mi? Göz kalbin gözüsüdür. Göz neyi seversen, kalp ne e, göz neyi severse, kalp de onun sevicisidir. O da kalpte onu sevecektir. Kalp bir şeyi sevdiği zaman ne olacak? Amel edecek. Öyle mi? Eğer salih insanlardan arasına karıştığımız zaman, onlar, onların güzel hasletleri bizi muhakkak etkileyecek dostlar. Evet. Salih insan dedik dostlar. Salih insan dedik. Bakın. İlla bu ilim talebesi olması gerekmiyor. Salih insan. Ne dedik? Allah insanların kalplerine bakmıştı. Ashabın kalbin en hayırlı kalp olduğunu gördü. sahiplerin onlar olduğunu gördü. Ne dedik? Bunların hepsi alim değildi. Neydi? Tacir. Tacir de salih olabilir. Allah'tan korkan biri olabilir. Takva nerede dostlar Buradadır. Allah'tan haşyet içerisinde olan, Allah'tan korkan insanları, tacir olsun, tabip olsun, doktor olsun, alim olsun, ne yapın? Onların meclislerine gidin. Bırakmayın onları. Salih bir dost dostlar. Bu ilim talebesi olabilir ama başka meslek sahibi de olabilir. Ben bunları neye zikrediyorum? Çünkü bizim Selefi camiasında bazı yapılar var. Zannımca ters yapılanmalar var. İslam toplumunun insası için hiçbir çaba yok. Sadece selefi asılların yayılması için çalışılıyor. Selefi asıllar olsun yani akide, tevhid, işte belirli e, menheç. Doğru. Bunlar şart. Bunun içinde ilim talebeler gerekiyor. Ama İslam toplumunu unutuyoruz. Toplum neyle meydana gelir? Nelerden meydana gelir? Doktordan meydana gelir, iş adamından meydana gelir, efendim ziraççısından meydana gelir. He? mühendisinden meydana gelir, düğmecisinden meydana gelir, ekmekçisinden meydana gelir, efendime söyleyeyim, kumaşçısından, kumaşçısından mı? var mı aranızda bari, kitapçısından meydana gelir, seni de abi, unutma. abone olupma. Kokucusun, ha, bunlar İslam toplumunu oluşturur. Öyleyse hepimiz ortak bir gaye paylaşabiliriz. Nedir ortak gayemiz? Ne olsun? Selefi asılların Selefi asıllar üzerine ikame olunmuş İslam topluluğu. Hem birileri Selefi asılların ikamesi için çalışacak. Cevheri bu doğrultuda olanlar, ilim talebeleri bu asılları ikame için çalışacak. Ama İslam toplumunun olumu içinde birileri doktor olacak. Birileri mühendis olacak. Birileri kumaşçı olacak. Birileri terzi olacak. Birileri kumaşçı olacak. Yine oraya gitti da o yüzden. Bir, heh, birileri düğmeci artık neyse. Bunlar içinde o cevheli taşıyanlar ne yapacaklar? O mesleklere soracaklar. Bunların hepsini sağlayacaklar, bir araya getirecekler. Selefi asıllar üzerine ikame olmuş İslam topluluğu. Budur. Herkes bizi sahada görecek. Burada kimse <gülüyor> görmez bizi ha. Kim bilir oradan biri yürüdüğü zaman bizi baktık ulan yine herhalde bunlar zikir çekecekler. Ya bunlar yine isticayı falıyacaklar. Ama bizler sahaya indiğimiz zaman güzel mertebelerde pozisyonlarda olduğumuz zaman o zaman böyle düşünmeyecekler. Ne iyi insanlar. İşimizi gördü. Bizim patron var maşallah göbeğine kadar sakal sarıkla dolaşıyor şarba. Ne bileyim bana şeyden bahsediyor. Kitap sünnetli amelden bahsediyor. Tam anlamıyorum ama abi güzel güzel bir insan. Maaşımı da ha? vaktinde veriyor. Helal olsun. O olacak işte. Bundan sonra bir değişim başlayacak. Bundan sonra değişim başlayacak. Bu İslam dostlar bu İslam bu davet, uzak doğulara, kimlerin eliyle gitti dersiniz? Tüccarların eliyle gitti. İndonezyeler, Malezyeler kimlerin eliyle Müslüman oldular? Salih tüccarların, namuslu tüccarların, dürüst tüccarların, adalet sahibi tüccarların vesilesiyle İslam'a girdi. Koca topluluk. Öyleyse kimse küçümsenmesin. Kimse küçümsenmesin. He? Bütün Müslümanlar değerlidir Allah'ın dinde. Allah onların hepsinde güzel cevher yaratmıştır. Herkes bu davette hepimiz bir tarağı düşünür. Hepimiz o tarağı nedir? Dişleri konumundayız. Kimse üstün değildi. Bizim İslam anlayışımızda dostlar, efendim üst kast yoktur. Biri üstümüzde, biri onun üstte böyle değil. Önümüzdedir. Biri imamdır. İmamın abdesti bozulduğu zaman çekilir, diğeri geçer. Bu kadar basit. Veya yamuk yaptığı zaman biri çeker onu. Geç bakayım arkaya sen. Bu kadar basit. Üstü üst yok. Hepimiz aynıyız. Hepimiz selefi asıllar üzerinde ikame olunmuş İslam topluluğu için mücadele edeceğiz. İnşallah. Evet. Üç kalbi ifsad eden üçüncü husus ise dostlar, günahlarda ısrar etmek. Ardarda günah işlemek. Şimdi bizim toplumda tasavvuf yaygındır. Şöyle bir inanç var. Muttaki insan asla günah işlemez. Muttaki insan asla günah işlemez. Ya Kur'an'la bu taban tabana tas. Allah Celle Celalühü Ali İmran suresinde cenneti yani cenneti kendilerine bahşedeceği, lütfedeceği muttakileri zikrederken onların vasıflarından şöyle der. "Velzîne eza fe'lû fâhişeten ev zelemû enfüsah" Zakarullah, zekarullah, Ve ala ma? neymiş bakalım? Günah işliyorlarmış, işlemiyorlarmış. Diyor ki, işte fuhuş isteyen, işleyenler, günah işleyenler. Ve kendi nefislerine zulmedenler. Ne yaparlar onlar? Allah'ı hatırlarlar. Muttakiler günah işlermiş. He? Nefislerine zulmedenlermiş. Ama ne yapar onları diğerlerinden ayırt eden vasıf nedir? Onlar Allah'ı hatırlarlar. Allah'ın azametini ve Allah'ın azabını hatırlarlar. Ne yaparlar? Zekarullah. <gülüyor> Festagferu Günah zurubihim. Günahları ne yaparlar? İstihbar ederler. Demek ki mutlaki günah işler ama onu diğerinden ayırt eden vasıf ise o istihbar eder. Hemen Rabbine döner. Allah da diyor ki, benden başka kim günahları affedebilir? Diğer bir vasıf ise muttakilerin dostlar, وَلَنْ يُصِرُوا ala ma فَعْلُوا بَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile günahlarında ısrar etmezler. İsrar etmezler. Muttaki adam günah işler. Bazen Allah onu nefsiyle baş başa bırakır. Ve günah işler. Ama o Rabbine döner. Yine günah işler. Yine pişman olur Rabbine döner. Onun hali böyledir. Ama kesinlikle ardarda arda günah işlemez. Muhammed İbni Vasi ne derdi? اَذَّنْبُ عَلٰى ذَنْبُ يُمِيتُ الْقَلْبِ Günah üstüne günah, yani ardarda arda günah, kalbi ne yapar? Öldürür. Ne diyor Allah Azze ve Celle? اَلَّا ala عَلٰى قُلُوبِهِمَّ كَانُوا يَكْسِبُونَ Hayır hayır öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. Pas olmuş. Günah üzerine günah. Günah üzerine İbn-i Kayyim rahimahullah şöyle der. Zaman devamlı günah işleyen, küçük günah işleyen, küçük günahta günah ısrar eden insan Allah'ın dinde zaman zaman büyük günah işleyen insandan daha kötü durumdadır. Niçin? Çünkü Allah'ı hafife almıştır. Öteki adam günah işler, büyük günah. Rabbine döner. Utanır. Aradan bir zaman geçer, yine nefsine hakim olamaz. Ama devamlı günah işliyor. Hiç umurunda değil. Allah'ı tabiri doyorsa, ar goca, insan bizim dilimize takmıyor bile. Hesaba bile katmıyor. Bu ne dalalettir dostlar? Kalp ölmüş bu adamı. Allah'ı esas derler ya, kale almıyor. Bu daha şiddetli bir dostlar. Evet. Dört Kalbi ifsad eden birincisi neydi? İman ortamlarından İman ortamlarından İman ortamlarından İkincisi neydi? Günahlarından Uzak durma. Üç Tekrarlar. Günahları isra etmemek. Ve dört Umut ve temenni denizine dalma. i̇bn Kayyim Kayyip Rahimahullah Meder-i Kalbi ifsad eden hususlardan Umut ve temenni Denizine dalmayı zikreder. Ne demek bu? Kısaca hülası olarak Hepimizin belirli hayalleri ve rüyaları vardır. Bazen buna belki fantezi de diyebiliriz. Bazı insanlar vardır, fantezileri hep dünya endekslidir. Hayalleri ve umutları hep dünya endekslidir. Hayal kurarlar, bakmış, işte orada bir bina almış, orada iş açmış, bu işi bitirmiş, bu ahali bu şeye almış, işi bitirmiş, abi zengin olmuş, onu kurmuş, bir bakmış, birden kendine gelir, ulan bir bakar borç oraya var, oraya sıkıntı birden kalbini yüzün sarar. Bir adam vardır, işte ben büyük adam olacağım, büyük adam olacağım, böyle olacağım, işte şu kadını alacağım, şu kızı yapacağım, şunu, böyle elince bir gelir, bakar ki elde var hiçbir şey. Bambaş. Ve üzülür. E bir kayyım, bunların, dünyanın neyi zikreder? Bunlar ise ben, şöyle bir söz nakrederim, umut, müflislerin sermayesidir. Bu insanlar müflistir. Onların sermayesi demiş Umutları. Boş, dünyevi umutlar. Ama der ki, yüce insanların, yüce insanların, onların da ümitleri vardır. Yüce idealleri olan kimsenin umutları ise ilim, iman ve salih ameller etrafında dolaşır. O, mesela bir, yetimhanenin yanından yürür ve der ki, Ya Rabbi, şu yetimhane benim olsaydı, sen biliyorsun ki Ya Rabbi, ben de o iyiliği yapardım. Onun umudu böyle. Bir an bunu tasavvur ediyor kendisini o konumda. Bir an, işte diyor ki umutlarında işte Allah yolunda güzel bir davetçi, bir alim var. Diyor ki ya keşke ben de öyle olsaydım. Ya Rabbi biliyorsun ki ben de onun gibi olsaydım, ben de aynı daveti yapardım. İşte şu kadar infak ederdim. Bir mücahit ver diyor ki ya Rabbi biliyorsun ki benim o imkanım olsaydı ben de onun gibi senin yoluna cihat ederdim. Umut. Hakikata geliyor. E, bunlar da elde var sıfır. Ama Allah'la ticaret olduğu için o temenni boşa gitmiyor. Terimizde geçen hadis-i şerifte ne diyor aleyhissalatü vesselam? Adamın birine ilim verilmiş, lakin mal verilmemiş. Kendisine mal verilen birisini görür. O zengindir, yakınlarına ne yapar? İnfakta bulunur. İnfak eder. Der ki Ya Rabbi, eğer Sen bana buna verdiği malı vermiş olsaydın ben de infak ederdim der. Allah Resulü der ki, biri bakın hayata geçiriyor, biri sadece bu temennide bulunmuş. Ama sadık. Allah Resulü ki onlar da ecirde birbirlerine denktirler. Denktirler. Allah Resulü aleyhissalatü ne diyor hadis-i şerifte? Ne diyordu? Aleyhissalatü vesselam. Bir insan Allah'tan sadıkana bir şekilde şehadet talebinde bulunursa, velem ki yatağında öl ölürse ölsün, Allah onu ne yapar? Şehitler makamına yüceltir. Sadece temenni Sadece temenni. Öyleyse dostlar Allah Allah ticaret böyledir. Üzülmeyin. Bak bu ben size, ben size bir umut verici bir şey inşallah aktarıyorum. Bunu bize öğreten Allah'a hamdü senalar olsun. Oturuyorsun. Ya yorgunsun işten geldin. O gün bakıyorsun ki ya hiçbir şey yapmamışım. Dünyalık hep. Dünyalık hesap kitap. Ben diyorum ki üzülme. Otur gözlerini de kapat. Dinlendir. Şöyle bir fanteziye dal. De ki ya Rabbi şu alim gibi. Ya Rabbi şu davetçi gibi. Ya Rabbi şu müfik gibi. Ya Rabbi ama sadık ol. Oturduğun yerde ecir makinesi devam ediyor. Oturduğun yerde yorulmadan İbn Kayyum bunu zikrediyor. Rahimahullah öyleyse ne de, fantezilerimizi güzel şeyler süslesin. Dünyevi meseleler değil, ahireti ilgilendiren imanla, takvayla, cihatla, mücadeleyle Allah'ın rızasına muvafık ameller kalbimizi fantezilerimizi süslesin. Böyle yaparsak inşallah oturduğumuz yerde sevap makinesi. Oturduğumuz yerde sevap makinesi. Allah bizleri bundan muvaffaklasın inşallah. Amin. Evet. Ve kalbi ifsat eden beşinci husus o da dostlar faz, İbni Kayın diyor ki fazlaca ziyaretleşme, çok yemek yemek çok gülmek ve çok uyumak. Çoğumuzun hayatı bu değil mi dostlar? Bir araya geliyoruz saatlerce muhabbet. Saatlerce muhabbet. Olmuş gece bir iki. Ahi ne var? Gel bir damardan işkembe yiyelim. Hop bir de işlembeciye gidiyoruz gece vakti sabah dörde kadar. Bir de kokoreç bir de kokoreççiye gidiyoruz. Sabah bir uyanıyoruz namaza davul gibi kafa. Hatırlamıyoruz bile namaz kıldığımızı. kalktığımızı. lan ben namaza kalktım mı kalkmadım mı? Kalp devre dışı olmuş. İnsan çok uyuduğu zaman çok yediği zaman, çok güldüğü zaman kalp devre dışı kalır. Eğer devamlı böyle olursa, devamlı ziyaretler çok olursa, devamlı boş ortam, bakın İbn-i buradaki ziyaretleri sınırlandırıyor. Her ziyaret değil, diyor ki iman ve takva üzere ziyaretleşme. Cumalarda, cemaatlerde bir araya gelme, ilim halkalarında bir araya gelme, cihat ortamında bir araya gelme, hayır hasenat için bir araya gelme, Allah'ın uzası için bir araya gelme. Ama bunun dışında, Efendimesin boş konuşmaya için. Hadi gel muhabbet edeceğiz. Ne yapacağız? Baş. Hiçbir şey yok. Kayset de siz. Bu çoğaldığıza neden dostlar? Kalp neyle hayat buldu? Zikirle. Vahi değil mi? Vahiyle. E bu ne ne şey oluyor? Bu boş konuşmalar ne sebep oluyor? Kalp. Gaflet zikirden anılıyor. Ve bu devamlı olursa ne oluyor? Kalp, kalp. ne oluyor? devre dışı oluyor. Ve ne oluyor? Fakaset kulubuhum. Kalp beri ise katılaşıyor. Evet. Ve Allah Resulü ne diyor hadis-i şerifte? Ee, İbn-i rivayet etmiş. İmam Elbani de sahihlemiş. Diyor ki, لَا dahik الدَّحِكُ فَاِنَّ كَثْرَةَ الدَّحِكُ تُم۪يتُ kalp. Allah Resulü diyor ki, gülmeyi diyor, çokça, fazlaca yapmayın. Bak hiç gülmeyin demiyor. Fazlaca diyor, gülmeyin diyor. Çünkü fazlaca gülmek kalbi öldürür. Kalbi öldürür, Hevasından konuşmayan ancak vahiy ile konuşan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahibi bir hadiste fazlaca gülmeyin. Bu neyi ifade eder? Fazlaca şaka yapmayın. Fazlaca boş ortamlara gitmeyin. Birbirinizi hayra teşvik edin. Boş adam olmayın. Evet. Kısacası dostlar, kalbi ifsat eden bu hususlar, dostlar bu hususlar derhal terk olunması gerekir. Hani bir doktora giderseniz doktor der ki siz de kardeşler sizde abi abi şeker hastasınız. Eğer böyle devam ederseniz oranız buranız kesilir. Allah muhafaza gidersiniz küt diye. Size beniz lazım. E ne yapacağız? Vallahi baklava yemeyeceksin. Hoppala. E başka ne yapacağız? Künefe yemeyeceksin. Efendi Başka? E, acılı fazla yemeye. çiğ köfte yemeyeceksin. Hele bir de adam urfalıysa köfte olmadığınız o. Adamın hayatı söner. Ben biliyorum mesela Cemal abimi yemek yiyor adam, yiyor yiyor ama sanki boşa atıyor. Acı, acı oluyor, bir sokuyor ağzına acı, öyle adam kendine geliyor. Ölür ya bu adam, acı olmasa. He? Ama doktor dedi ki, yemeyeceksin. Periz yapacaksın. Bu bedenin sağlığı, sıhhatı için ne yaparız dostlar? Periz yaparız değil mi? Vazgeçeriz. Hoşumuza gitmesene. Eğer biz beden sıhhatından daha önemli olan hem dünyamız hem ahiretimiz için. Daha önemli olan kalbin ıslahı ve sahati için ne yapmamız gerekiyor dostlar? Derhal bu zikrettiğimiz beş husuzu terk etmemiz gerekir. Neydi bu beş husuz? İman meclisinden uzak durmak. İki. Fasik ortamlardan uzak durmak. Üç. israr etmek. Be dört. Umut ve... Be <gülüyor> beş. Beş? Çok, çok uyumak. Çok uyumak, çok çok uyumak. uyumak. Ha, Allah çok ziyaretleşme. Çünkü zok, çok ziyaretleşme bunlara sebep oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi dostlar o zaman derhal bunları ne yapacağız? Terk edeceğiz. Ariflerden biri şöyle demiş. Kim zikrediyor? İntika yemeye Rahimallah. Nerede? Meder-i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki, dikkat edin. Bazen kalbim, hatırladım bugün, bir şey anlattım bazen kalbim öyle bir hale ulaşır ki diyor o zaman kendi kendime söylerim. Eğer cennet ehli de bu hali yaşıyorlarsa gerçekten iyi bir hayat yaşıyorlar. Kim bu? İbn-i Teymi'ye rahmetullah'ın dediği dünya hayatındaki mevcut olan cennete girmiş olan kişi. Kim? Allah'la ünsiyet halinde olan kişi. Kim? Allah'ı arzulayan kişi, Allah'a muhabbet besleyen kişi, Allah'ın dinini yüceltmek için bütün gayretlerini sarf eden kişi bu kişi. Böyle düşünür. Böyle de düşünmüş. Evet. Bu beş. derhal terk edeceğiz. Ama bir de 5 tane unsur var ki dostlar, bunlar da onun ilaçları. Periz var. Bir de ilaç lazım, ilaç. Ki sağlıklı olmamız sızlandırılsın. Yani kalbin sıhhati için, efendime söyleyeyim, bu beşi zikir edeceğiz. Bir, kalbin ıslahı için, bir, Kur'an'ı tedebbür ile okumak. Düşünerek okumak. Dostlar, Kur'an ezberlenmek için inmemiştir. Kur'an hatim edilmek için, in, hatim etmek için indirilmemiştir. Bakın, bunlar iyi ameller değildir demiyorum. İndiriliş gayesi bu değil. Yoksa Kur'an ezberlemek çok güzel bir şeydir. Kur'an'ı baştan sona kadar devamlı okumak güzel şeylerdir. Hasarat vardır. Ama Kur'an'ın asıl gayesi, iniş gayesi bu değildir. Nedir allah Azze ve Celle saat 29'da? Kitabun enzelnahu ileyke mübarek. Ondan sonra? Liyeddebberu ayatih ve bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki insanlar onun ayetlerini düşünsünler. Niye indirilmiş? Düşünsünler diye. Ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Demek ki Kur'an'ın asıl müzul sebebi nedir dostlar? Tedebbür ile, ile Kur'an okumak, düşünmek ve de ne yapmak dostlar? İbret almak. İbn Kahiye rahimullah der ki, bir insan Kur'an hafızı dahi olsa, onu tedebbür etmese, onunla amel etmese, Kur'an ehlinden sayılmaz. Ama bir insan Kur'an ezberinde olmasa, ama onu tedebbür ederek okusa ve sonuç neticede onunla amel etse, o ehli Kur'an'dır, ehli Allah'tır. dostlar. Kur'an ehli olmak isteyen insan Kur'an'ı tedabbürde okuyacak. Evet. Şimdi dostlar tabi bu İbn-i manen sözü. Bunu metnen aklımda ezberimde yok. Manen kalmış. Dostlar Allah'ın ayetleri tedebbür ile okunduğum zaman işte o zaman kalplerdeki o sertlikler ve hastalıklar kaybolurlar. Şifadır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Yunus 57'de يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين ne diyor Allah Teala ey insanlar Rabbinizden size bir öğüt göğüslerde olana bir şifa hasede bir şifa riyaya bir şifa ucuba bir şifa suizanla bir şifa ve müminler için hidayet ve rahmet geldi. Şimdi dostlar, bir ayet var ki bu bütün meseleyi bizler açıklıyor. Şimdi Allah Azze Cenn bizlere bir dağ örnek veriyor. Ayet okuyalım da daha ondan sonra geçelim. Allah Azze diyor ki لَوَاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا Okuyun. مُتَسَدِّعًا <Sessizlik> مِنْ o o tilka al amsal lin Bu Kur'an, biz bu Kur'an'ı bir Ne indirseydik, bakın dikkat edin yapıyoruz? Ne bir Ne Allah bir yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bu Biz bu Kur'anı bir daha yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne parça parça olmuş olduğunu görürdün. Bu miselleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. Allah bir dağ örnek geliyor. Ne Ve diyor ki, bu dağ diyor, bu dağ, bura inseydi, yani inseydi, ama dağ inseydi, dağ diyor paramparça olurdu kuşun içerisinde. Ne demek bu? Dağın yapısı nedir dostlar? Dağın yapısı nedir? Bir, serttir değil mi? Sert yapısı vardır. Kaba bir yapısı vardır değil mi? Ve de üstten soğuktur değil mi? kabalık, sertlik ve soğukluk. Bizler de bazılarımızda olduğu gibi. Hem kaba, hem sert, hem soğuk adam. Şimdi Allah, bu yapıda olan bir daha veriyor. Diyor ki, eğer diyor biz dağa Kur'an'ı indirseydik de, bu Kur'an insan gibi tedabbür edebilseydik, Allah Allah korkusunda kuşu içerisinde paramparça olurdu diyor. Ama tedebbür edebilseydi. Bizim kalplerimizin hala katı oluşu, sert oluşu, soğuk oluşunun sebebi nedir? Çünkü biz Kur'an'ı ile okumuyoruz. Okusaydı, daha okusaydı diyor kuşudan paramparça olurdu. Bizim kalbimiz daha kadar sert kaba değil ki. Öyleyse ile okuduğumuz zaman dostlar kalbimizdeki bütün sertlikler bütün kabalıklar bütün soğukluklar gitmesi gerekir dostlar. Demek ki biz Kur'an'ı tedebbür okumuz. Kalplerde belli hastalıklar var Osman radıyallahu anh şöyle bir sözü var diyor ki: "Lev tağrat kulubukum lema şibi'tum min kelam rabbikum." Eğer sizlerin kalpleriniz temiz olsaydı asla Rabbinizin kelamından sıkılmazdınız. Kur'an okuyoruz, bir sayfa sıkılıyoruz. İki sayfa of, sıkılıyoruz. Muracat sıkılıyoruz. Bunun sebebi nedir? Vahiyden sıkılıp mı insan? Ama kalp olunca sıkılır. Allah bizlerin kalbini temizlesin. Evet. Dostlar ne dedik? Birincisi neymiş? Kur'an'ı tedabbüyle okumak. İki, ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlamak. Dostlar, ölümü hatırlamak ne yapar kişiyi? Günah işlemekten alıkoyar. Ve de kalbi yumuşatır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Tirmiz'de geçen hadis-i şerifte? Eksiru min zikri hâzimin lezzet. Lezzetleri yıkan ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok hatırlayın. Ölümün, yani ölümü nasıl okuyarak olmuyor dostlar? Bunu yaşayın demeyeceğim çünkü ölürsünüz yani. Nasrettin Hoca bir gün böyle bir ölü tabutta götürülürken adamın biri gelir der ki hocam kabutun der, önünde mi durmak lazım, arkasında mı? Der ki içinde durma da, nerede durursan dur. Öyleyse dostlar, biz ölümü tecrübe etmek istemiyoruz ama edeceğiz. Kullu nefse raikatul mevut. Olacak bu. Ama dostlar, biz ölümü şöyle anmak istiyoruz, zikretmek istiyoruz, hatırlamak. Bunun içinde en güzel tedavi nedir dostlar? En güzel tedavi yolu, kabristanları ziyaret etmek. Kabirleri ziyaret et. Hani bazen oluyor işte önülere, kabirlere gidiyorsunuz. çapıt bağlamak için değil. Birazdan anlayacağız. Peygamber Aleyhisselam kabir ziyaretini niçin gidilmiş? Onu da öğretiyor. Oraya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki kendi kendinize ya bu adamlar da bir gün benim yerimdeydi. Onlar da belki bakıyordu. Buradan yürüdüler. Onlar da burada yaşadı. Ama şu an yerin altındalar. Bir an dünyayı unutuyorsunuz değil mi? Bir an başka ortama giriyorsunuz. Bir an Acaba ben de mi o kabire gireceğim? Bunu düşünüyorsunuz. Ve bir an kalbiniz değişiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne diyor hadis-i şerifte? Hani şu hadis kuntu ziyareti al hadisi. Kabir ziyaretini size yasaklamıştım. Şimdiden sonra ziyaret edin. Çünkü o kalbi yumuşatır. Bir gözü ağlatır ve ahireti de hatırlatır. <gülüyor> kalbi yumuşatır, ahireti hatırlatır, gözü de ne yaparmış? Ağlatır. Kabir ziyareti bunun için. Öyleyse dostlar kabir ziyaretlerine gidelim. Bunu ka kabir ziyaretine dostlar, bizler kabirden medet umanlara bu mekanı da bırakmışız. Ya gidin öyle mi hatırlayın bana? Ne? Bari siz gidin. Hani bizde oluyor bizim, <gülüyor> bizim Mısır'daki şeyh öyle diyordu. Ya diyor bizim ehli sünnevel cema'a, ehli hadis diyor, adam diyor mesela ee, Sünnet namazını camide kılıyor. Ya bu diyor sünnet değildir. Bu diyor sünnet değildir. Sünnet evde kılmaktır. Ama diyor kendisi hiçbir zaman evde sünnet kılmıyor. Sadece eleştiriyor. Adam namazdan sonra dua ediyor. Müsekker alışmışlar ya dua ediyor. Dua ediyor adam. Bunu görüyor bizim ehli sünnet ve cemaat, <gülüyor> "Bu bir bidattır." diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman diyor Lamazdan sonra diyor dua etmemişti. Kimdi bunu dedi? Şeyhülislam İbni Teymiyya Rahimahullah diyor. Ama kendi hiçbir zaman bir yerde ellerini açıp dua etmiyor. Böyle olmaz. Madem biz kabir ziyaretine gidip de orada ölülerden medet umanları eleştiriyoruz. O meydanları niye oraya buraya bırakıyorsunuz? Siz de gidin o zaman. Ölümü hatırlayın. Göz yaşı dökün. Elbette bilecek abi nedir? Niye buraya geldin? O zaman anlat. Bak benim peygamberim buraya emret. Ben bunun için buradayım. Fezzullah hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Bu piyasanın her yerinde her yerinde davete ihtiyaç var. Öyle değil mi hocam? Gelen evlerindeki kadınların bile sizlere ihtiyacı var. Yani o anlamda değil. Davete ihtiyaçları var. Davete ihtiyaçları var. Nasihata ihtiyaçları var. Biri onları elinden tutması lazım. İlla oraya girin demiyoruz. Ama nasıl onlara nasıl daveti ulaştırırız? Herkesin Kaçtığı, tiksindiği bu efendim diner çeken gençler. Onların da davete ihtiyaçları var. Hırsızın da davete ihtiyacı var. Alkolistin de davete ihtiyacı var. Sana bana ihtiyacı var. Onları ayıplıyoruz ama onların... Biz aynı sokakta yürüyoruz ama onlara gidip bir derdini sormuyoruz. Niye böyle yapıyorsun? Nedir senin derdin? Ha? Eleştirmek çok kolay dostlar. Yardım eli uzatacağız. Kabire gidiyoruz, biz kabirdekileri kabir ziyareti yapıyor, medet, umur, eleştiriyoruz. E git sen, sen o zaman bu sünneti hayata geçir. Evet dostlar. Öyleyse ölümü hatırlamak. Ne yapar? Kalbin istah edici ikinci unsurudur. Üç, miskinlere ve fakirlere yemek yedirmek ve yetimin başına okşamak. Geçenlerde okulda bir Çin atasözü okudu. Gerçekten isabetli bir atasözü. Diyor ki, işitirsin, Unutursun. Doğru, işittiğimiz çoğu şeyi ne yapıyoruz? Unutuyoruz. İşitirsin, unutursun. Okursun, hatırlarsın, yaşarsın, anlarsın. Yaşamayan adam, okuza da, işitse de anlamaz. Bunu biz de böyle inanıyoruz. Doğru mu? Anlamaz. Şimdi, Allah Resulü diyor ki, اِنْ اَرَدْتَ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ فَاَتْعِمُ الْمِسْك۪ينَ وَاَمْسَحْرَأْسَ الْيَت۪ينَ Diyor ki, kalbinin yumuşamasını istersen, miskine, fakire yemek yedir ve yetimin başını okşa. Bir yetimin başını okşamak dostlar, bir garibana yedin, bir yemek vermek. Alın bir torba, götürün bir garip tespit edin, verin bak. Abi Allah razı olsun. iki gündür karnıma yemek girmemişti abi. Çocuklarım açtı. Allah senden razı olsun. Onun o dua edişi sizi ne yapacak dostlar? Onun o gözleri o mutluluk saçması dostlar unutmayın ki garibanın ve mazlum mazlumla Rabbinin arasında perde yoktur dostlar. O ne zaman Rabbine da bulunursa Allah onu kabul eder. Öyleyse dostlar garibanlara ne yapalım yardım ellerini uzatalım. Bir yetim sizin çocuğunuz yere diştiği zaman ahva diyorsunuz değil mi hemen birden? Bizim bir arkadaş vardı bir gün oturuyoruz bir yerde beraber misafirliyiz. Birden bir çocuk düştü, orada başka çocuklar da var, ağladı ama onun sesi kendi çocuğu. Aa dedi ne oldu filan dedi. Ya bir şey yok ama benim çocuğum dedi. Şimdi o kendi çocuğunu düşünüyor halbuki başka çocuğu da düşünüyor. Ana baba böyledir dostlar. Kendi çocuğuna bir şey oldu mu cız eder. He? Düştü mü gider onu okşar ama biliniz ki bazı çocuklar var, anne babaları yok. Kimse onlar düştüğü zaman yavrum gel, bağrına basıp Oğlum neren acıdı? Gel annen bir öpsün o ayağını. Kurban olsun annen sana. He? Yesin anne o güzel gözlerin saçını. Gel koklayayım. Böyleleri yok. Siz gidin bakayım o yetime, o öksüze. Evladım, yavrum gel bir alnından öp. Bir bağrına bağışla. Bak gözlerine. Adeta gözlerinden. Keşke sen babam olsaydın amca. Keşke sen ne güzel amcasın. Beni kimse böyle okşamamıştı amca. Sen ne güzel adamsın. Çocuk birden ne olacak? O gözlerinden, o sevinç, o mutluluk, o temenniler. Kalbi yumuşatmaz mı bu dostlar? Yaşayın, anlarsınız. Yaşayalım, anlayacağız dostlar inşallah. Dört, Allah'ı zikretmek dostlar. Allah'ı zikretmek. Kalbi ıslah edici, dördüncü usul, Allah'ı zikretmek. Ya bu tasavvuşçular işte zikre zikrediyor, bidat işliyorlar, ha yap. E sen doğrusunu yap. <gülüyor> Allahü Teala demiyorum mu Ela bittikleri Allah'ı tatmeyinl kulub. Kalpler ancak Allah'ı anlatla Allah'a zikretmekle mutmeyin olurlar. Kalbini Allah'ın zikriyle yaştır dostlar. Ha? İbnu rahimahullah bakın şöyle der: Kalpte ancak Allah'ın zikriyle giderilen bir sertlik vardır. Ha? Senin kalbinde diyor imam bir sertlik vardır. O sertlik ancak Allah'ın zikriyle giderilir. Bu yüzden her kul kalbini zikirle tedavi etmek zorundadır. Zikir böyledir dostlar. Allah'ı devamlı zikir edelim. Boş konuşmayalım. Kalbi ne yapar bu dostlar? Kalbi ıslah eder. Kalpteki sertlikleri giderir. Ha? Ve bizi kötülüğe, insi ve cinle karşı inşallah korur. Özellikle cinlere şeytanlara karşı korur dostlar. Zikir. Şeytan dostlar seleften biri şöyle demiştir. Şeytan insanı çarptığı zaman yere attığı gibi nasıl insanı cin çarptığı zaman yere atar böyle bir titrafı o yapar. Diyor ki Allah'ın zikri insanın kalbinde sabitleştiği zaman o da şeytanın yaklaştığı zaman mağlup eder diyor. Bunun üzerine diğer şeytanlar o şeytanın etrafında toplanırlar. Derler ki ya buna ne oldu? Derler ki onu insan çarpmış. Allah'ın zikri dostlar. Allah'ın zikri. Evet. Şeyh Muhammed Arifi var, soğutlu. Diyor ki, bir cinle, yani cin dile gelmiş, konuşuyor. Demişler ki buna, çık bu bedeni terk et, Şeyh İbn Bazın demiş, vücuduna gir. Cin demiş ki, hayır, giremem demiş. Dedik ki diyor, çık İbn Cibri'nin vücuduna gir. Dedi ki diyor, hayır ona da giremem. Niye dostlar? Çünkü bu adamlar sabah akşam Allah'ı ediyorlar. Evet. Ve beş evet. dostlar neydi birincisi? Kalbi ıslah eden unsurlar. Tedabirle Kur'an Kur okumak. İki. Kabir, Ziyaret. Allah, Allah, Allah. kabir ziyareti, ölüme hatırlama. Üç. doyurmak. Ha? yedirmek. Gaybını yedirmek. Yetimin başını okşama. Gaybını. Evet. Dört. Allah, Allah. Allah razı olsun. Allah razı Sen Senin ismin güzelim. Evet. Hemen maşallah. Evet. Ve beş dostlar dua etmek. Şimdi dostlar kalp nereden geliyor? Tekallübden geliyor. Tekallüb nedir? Devamlı döner. Devamlı dönektir kalp. Bir gün hayrı ister, hayra meyleder. Aynı anda bakarsın şerre meyleder. Bir gün bakarsın, Efendime söyleyeyim, itaat, itaata meyleder. Allah razı edici ameller işlemeyi ister bir bakarsın ki fıstık ve efendim e, günahları. Allah'a isyana meyleder. Kalp böyledir. E o zaman bu kalp de kulun elinde değildir. Bu devamlı dönektir. Allah bilir, Allah bilir hangi, yöne doğu, hangi yönde olduğu zaman kalp öleceğiz. Durum tehlikelidir. Nice insanlar vardır, ben biliyorum ya. Bizim Hollanda'da İbrahim niye biri vardı? İbrahim. Önce sünnetlerde şüpheye girdi. Dedi ki, Bukhari Müslüm dışında hiçbir sayıcısı olamaz. Sadece Kur'an vardır, Bukhari Müslim. Daha sonra dedi ki Bukhari Müslüm de tutmuyor. Sadece Kur'an kaldı. Daha sonra, daha sonra Kur'an içerisinde çelişkiler buluyor zannınca. Ve daha sonra bir gün bizim arkadaşlar buna rastlıyorlar. Misafirliğe geliyor ve soruyor diyor ki arkadaşlardan biri. Allah'la aram nasıl diyor? Kötü diyor. Niçin diyor? Ben artık diyor onlara şunu itiraf ediyor. Benim diyor hayatımda en çok sevdiğim namaz kılmaktı. Ama artık zevk alamıyorum. Artık ben Kur'an'ın hak bir kitap olduğuna inanmıyorum. Aynen bunu diyor. İbrahim adında. Mürtet irtinat etti. Neyle başladı? Sünnet inkarcılığı. Yavaş yavaş küfre gitti. Şu an küfür kafir. Resmen diyor. Ben diyor inanmıyorum. Ben İslam'a inanmıyorum. Bir şeyler var ama Kur'an'daki Allah tablosu çok gaddar zalim bir Allah. Allah böyle olamaz. Böyle artık. Ne oldu? Sen vahyi inkar ettin. Ettin, Allah da seni ne yaptı? Nefsinle baş başa bıraktı. Sonunda helak oldun. yuvarlandı yuvarlandı gittin. Kalp böyle dostlar. Bir gün namazı seversin. Ama ufak bir muhalefetle başlar. Küfür, bid'at ufak bir muhalefetle başlar dostlar. Öyleyse nedir? Kalp dostlar, böyledir. Tekallüp eder, devamlı döner. Öyleyse sabit kılınmaya, taat üzere, iman üzere, takva üzere, üzere sabit kılınması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de geçen hadis şeriften şerifte ne devam? İnne kulube beni âdeme kulliha beyne isbi'yni min esâbi'in <gülüyor> rahmanike kalbin vâhit. Abdullah ibn Amr İbni As Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle buyurmuştur. Bütün Ademoğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından, İki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Parmaklarda bahsedilir. Ah! Bu selefiler Allah'a parmak islan etti. Bu zulümdür. Bu zulümdür. allah Teala diyor ki, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ Onlar ancak sizler gibi iman ettikleri zaman doğru yolu bulurlar diyor. Sahabe nasıl iman etmiş bu naslara? Nasıl iman etmişler? Teşbihsiz ve tatilsiz. Ne inkar etmişler bu nastarı ne de benzetme yapmışlar. Seleften meşhur söz nedir dostlar? Bu bapta ruha keme caet bile keyf. O astarı geldiği gibi bırakın keyfiyetine girmeden. Allah kendini böyle tanıtmış. Resulullah Rabbini böyle tanıtmış. Biz biliyoruz ki bizim kalbimizde bir temel var. O da nedir? Leyse kemiklihi şey. Onun misli bir şey yoktur. Bakın, çok ilginçtir bu ayetler. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki e, iblise diyor, biliyorsunuz iki elimle yarattığıma seni secdere al koyan nedir? Allah yüzünden bahsediyor, vesaire vesaire. Burada parmaklardan bahsediliyor. Şimdi dostlar, burada ilginç bir olay var. Burada ilginç, ilginç bir olay var. Sahabe, bu, dini, bu din için bütün ömürlerini vermişler. Bilmedikleri meseleleri de sormuşlar. Doğru mu? Allah kitabında zikrediyor. Yeselunuke anil enfal sana ganimetlerden sorarlar. Yeselunuke anil mahit sana kadının ay hallerinden sorarlar. Yeselunuke anil ehle sana ayın hallerinden durumlarından sorarlar. Kul de ki. ama hiç kimse sormamış. Yeselunuke anil yed. Yesalunuke anil istiva. Yesalunak anil böyle bir şey sormamış niye ki çünkü bir ayet var ki bunların hepsini geçersiz kılıyor sahabede böyle iman ediyordu leysa kemitlihi şey onun benzeri bir şey yoktur nasıl ki Allah konuşur ve kallamallahu Allah Musa ile hakiki bir manada konuştu Öyleyse konuştu Allah e ee, kul da konuşuyor teşbih mi oldu hayır Allah konuşur ama yarattıklarının gibi, yarattıklarının gibi değil. O kendi şanına yarışır bir şekilde konuşur. Allah bilir, e kul da bilir ama Allah'ın bildiği gibi değil. Allah'ın bilmesine, diğer yarattıklarının bilmesi benzeme. Aynı Allah işitir, Allah duyar, aynı. Aynı da bu sıfatlar içinde geçer. Parmak, iki parmak sıfat. Sahi Müslüm'de geçiyor. Sahabe nasıl iman etmiş? Demişler ki Böyle iman edilmemiz istiyor. Allah Resulü böyle aktardı, iman ediyoruz. Ama biliyoruz ki Allah'ın parmakları yarattıklarından hiçbirinin parmaklarına benzemiyor. Bu kadar. Bitti. Bütün adam oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir ki Rahman onu dileyeceği yere çevirip döndürür. Durum tehlikeli. Rahman kalpleri dilediği yere ne yapar? Evirip çevirip. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ediyordu dostlar? Allahumma musarrifal kulub sarrif kulubana ala ta'atik. Ne diyordu? Ey kalpleri evirip çeviren, döndüren Allah'ım kalplerimizi sana taat etmeye çevirip döndür diye Allah Resulü dua ederdi. Öyleyse kalplerin ıslahı için dua şart kalplerin ıslahı için taat üzere sabit kılınması için dua şart dostlar Unutmayın ki bizler iki şey arasındayız, çok kaygın bir zemindeyiz. Bir şey hatırlatacağım, sohbeti bitireceğim. Ya Allah bize fadlıyla, lütfuyla muamele ediyordur, bizleri başarılı kılıyordur, bizler de hayırlı amel işleriz ya da Allah bizi nefsimizle baş başa bırakıyordur Günahlar işleriz. Allah günah işletmez kişiye. Ne yapar Allah? Ceza olarak onu nefsiyle baş başa bırakır. Kişi nefsiyle baş başa kaldığı zaman ne olur? Ennen nefsele لَا اَمَّارَةُمْ su Şüphesiz ki nefis insana kötülüğü emredicidir. Bu insan günah işlemeye mahkum. Çünkü Allah onu nefsiyle baş başa bırakmış. İstemeye istemeye. Sıkıla sıkıla o günahı işler. Niye? Allah onu nefsiyle baş başa bırakmış. Ama Allah Kulunu başarılı kıldığı zaman ne diyor ayeti kerimede Şuaib Aleyhisselam in uridu illel islah mestata'd ve ma tevfiki illa ben diyor ancak gücümün yettiği kadar islah istiyorum ve ma illa billah benim ise bunda başarı ancak Allah'ın yardımıyladır diyor İbni Kesir diyor ki Rahimahullah bu ayetin tefsirinde diyor ki ben iyiliği emretme kötülüğü nehyetme yani insanlara hayra davet etme noktasında ben diyor gücümün yettiği kadar diyor bunu istiyorum. Ama diyor bunda başarılı olmam ise ancak ve ancak Allah'ın yardımıyladır. Allah kişiye yardım ettiği zaman onu muvaffak kıldığı zaman o insan hayır işler, subhanallah Allah'tır. elhamdülillah der, itaat eder, Allah'ın rızasına muvafık ameller işler ama Allah kudu baş başa bıraktığı zaman nefsiler, ancak günah işler, başka bir şey yapamaz. İstemeyi istemet günah işler. Şimdi bunu çok iyi bilen, idrak etmiş olan Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam duasında ne diyordu? Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike esteghithu eslihli şabni kollah وَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي تَرْفَ تَعِينَ Ey hay, ey kayyum, rahmetinle senden yardım istiyorum, benim bütün işlerimi ıslah et, beni göz açıp, kapanınca dek, nefsimle baş başa bırakma. Bıraktım mı yarabbim, helak olurum. Allah bizi nefsimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. Helaktır bu. Öyleyse dostlar, öyleyse dostlar, e peki şöyle bir soru gelebilir. Yani bu Allah'ın keyfine kalmış mı yoksa Allahu Teala bunu hikmetiyle mi, ilme dayalı mı yapıyor? Allah kalplere bakar. Kalpte hayır görürse kulunu muvaffak kılar. Kalpte şer görürse onu nefsine baş başa bırakır. Bu kadar basittir. Evet. Öyleyse dostlar, kalbimizin islahi için, iman ve takva için diyoruz ki ey Rabbimiz kalplerimizi ıslah et. Amin değil. Kalplerimizi istah Rabbimiz kalplerimizi hayır ve taat üzere sabit kal. Ya Rabbi bizi sevdiğin kullardan eyle. Amin. Ya Rabbi bizi kullarına sevdiğin. Amin. Ya olmadı abi şimdi. Niye? Ya Allah sevsin de kullar niye? Hayır öyle değil. İnsan sosyal bir vanlıktır. Kullar tarafından da sevilmeye muhtaçtır. Bu kötü bir şey değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sahabi geliyor. Diyor ki, ey Allah, ey Allahın resulü bana öyle bir amel öğret ki diyor, onu yapayım da diyor, Allah beni sevsin ve insanlar beni sevsin. İnsanlar da beni sevsin diyor. Allah resul demiyor. Olmadı şimdi. Allah sevsin de insanlar niye? Senin insanlarla işin ne? Öyle demiyor. Diyor ki, ezhet fi dunya Dünyaya karşı zahid ol ki Allah seni sevsin. Ezhet fi ma'idil nas yuhibukal nas insanların ellerindeki olana karşı zahit ol ki insanlar da seni sevsin. Bazı adam var. Ahi gel, ısmarla yemek yiyelim. iyi Bir. Ahi bir daha gel gidelim. Hiç ödemiyor. Üç ödemiyor. Dört ödem Zaman akı bunu ver. akı şunu ver. Zaman sonra bu insan sevilmez artık. Niye? Hem istiyor, hiç vermiyor. Öyleyse dostlar, insanların bizleri sevmesini istiyorsa insanlara verenler olalım. Devamlı bekleyenler değil zehdet فيما عيد الناس يحبك الناس insanların ellerine karşı zahit ol ki Allah da ne yapsan seni sevsin Ya Rabbi bizleri sen ve bizleri kullarına sevdir Ya Rabbi kalplerimizi islah ile Ya Rabbi kalplerimizi imanla doldur Ya Rabbi kalplerimizi takva ile doldur Ya Rabbi kalplerimizi ihlas ile doldur Ya Rabbi bizim sayemizde şu Türkiye'de bulunan sen, senin taatinden uzak duran insanlara hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi son nefesimizde bizlere kelime-i şehadet söylemeyi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Sizi yordum. Hakkınızı helal edin. İşte -şey evet. -şey evet. -şey ya şimdi demeyin <gülüyor> ya kardeşim bir daha gelmesen gelme. Sen, gelme. Beni bizi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım? E mikrofonu vermeyeceksiniz bana o zaman. Evet, zaman, zaman. Ben e, de <gülüyor> e, Ama dediğim gibi kardeşler, bunu anlattık. Ay ve ne güzel sohbetse. Hadi gelin damardan. <gülüyor> Öyle değil. T şey yapacağız. Uygulayacağız. Beş ifsat eden usulü terk edeceğiz. Kalbimizin ıslahı için. Ve beş kalbi ıslah eden, ıslahı hızlandırıcı hamilleri yapacağız. Dostlar eğer bunu hayatımıza geçirirsek, işte o zaman dünyadaki mevcut olan cennete gireceğiz. Hemen yok demeyin. Önce yaşayın. Ondan sonra cennete girdiniz mi girmediniz mi anlarsınız. Allah en doğrusunu bilendir. Allah bizleri bu söylenenleri hayata geçirmede bizlere yardımcı olsun, muhataklılsın. Allah sizlere ben, beni sabırla dinlediğiniz için razı olsun. <gülüyor> Dersle alakalı soru varsa sorabilir. alakası, alakalı olan sorabilirsiniz inşallah. Ama, ama ders haricindeki sorular, burada Necmi hocam var, Ebu Sait hocam var, diğer hocalar var, onlara sorun inşallah. Ama dersle ilgili hasper kadar çalıştır. Olabilir ki ya tam olayım, bilmezsem bilmem derin. Bilirsem de Allah'ın bana verdiği ilim kadar ben de konuşurum inşallah. Ama babamın yanında konuşamıyorum. Doğru mu? <gülüyor> evet. Evet kardeşim. Allah razı olsun. Başımda dediniz mi hocam berisine? O üzüm bahsine çok denkiz. Ne yaparsın? İnanma anaanne. Allah bize. Mesih Efendimizin hayatında kendisini üzüldüğünü, hatta bunun için ettiğini biliyoruz. Oğul İbrahim'in aymın canı. <cenazıları>. Hatice valide'nizin <gülüyor> vefatını da 70 kullandığımızda farklıyız. Evet de, evet. Şöyle bir işgal Kapak göstermesi. Şimdi başına böyle benzer ödücü hakseler geldi. Fakat kişi Allah'ın sual sistemini üzülmemi, sualdaki ikazını hatırladı. Ne gibi bir halsel? Yani ne yapar bu işgal? Bismillah al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yolu nasıl Bakın, Şimdi belirli mesela Allah'u azze ve celle bizlere bizlere akraba yakın akraba dahi olsa Allah'a şirk koşanları sevmeyi bizlere ne yapıyor? Yasakmıyor. İbrahim aleyhisselam da örnek veriyor. Değil mi? Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi amcası Ebu Talib'i seviyor muydu, sevmiyor muydu? Akfa Tevbesi ayet var. Seviyordu değil mi? Ha, Demek ki bir fıtri sevgi var. Bir de inançla ilgili sevgi var. Demek ki sevgi ayrılabiliyormuş. Hüzün de aynı bu şekil. Fıtri bir hüzün var. Mümindeki asıl olan mesela dünyevi olan değerlere üzülmez. Dünyevi mal gitti. Dünyevi mal gitti benden. Şimdi müminler aralarında da derece derecedirler. Buradaki kemalet söz konusu. Bazı mümin vardır, adam muhtakidir ama üzülebilir. Anlıyorsun? Ama bu onun tamamen tamamen Allah'tan uzak olduğunu tamamen ispatlamaz. Allah'tan uzak olduğunun ifadesi gelmez. Kemal derecesinde değildir. Kemal derecesinde değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o zikrettiği vakalara üzülmesi, bu fıtri bir haslettir, bu normaldir. İnsan, annesi, annesi öldüğü zaman üzülür. ve Annesidir, sevdiğidir. Selef, anne, anne babadan, ebeveynden biri öldüğü zaman üzülürlerdi. Kendilerine sorulduğu zaman niye üzülüyorsunuz? Ne derlerdi? Çünkü cennete beni götürecek olan bir kapı daha kapandı. Öyleyse fıtri, fıtri üzüntüler farklı, fıtri üzüntüler farklı. Bir de, bir de siz Allah uğrunda belirli müşkülelere, musibetlere uğramışsınız. Allah yolundasınız siz, yaptığınız amelin doğru olduğunu biliyorsunuz, hak uğrunda mücadele ediyorsunuz ve hak uğrunda mücadelede musibetlere düşer oluyorsunuz. İnsan buna üzülür mü? Üzülür. Günah işlediniz, insan üzülür mü mümin? Evet üzülür. O üzüntüyse onu neye sevk eder? Tövbe zevk eder. Demek ki her üzüntü yerilen bir üzüntü değil. Bilmem anlatabildim mi? Allah'ın doğrusunu Allah'ın doğrusunu. Evet. Konumuzla ilgili soruları olan var mı? Yok ise Dostlar burada meclisi kapatalım inşallah. Diğer sorularınızı hocalarımıza inşallah sorarsınız. Allah en doğrusunu bilendir. Subhanakallahumma ve illa